Cemaat dağılırsa zarardayız. Cemaatimiz, sohbetimiz devam ettikçe zarar yok. İhyanın en eftal şekli nedir? efendim? ilim meclisinde bulunmaktır. Allah yolunda toplanan, hayırlı meclislerde oturan, zikirle, ibadetle, dua ile meşgul olan mazlum Müslümanlara Allah nusretler, zaferler, fetihler yağdırsın. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديه لأولان هدانا الله وما توفين قيمة صامي الله بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صل على سيدنا محمدنا Sallu ala şefi'i zhunubna Muhammed Allahum salli ala seyni Muhammed ve ala aliyyum Salli ala seyni Salli ala seyni Salli ala seyni ala Rabbi A'udu buke Ve A'udu buke rabbeni yahdurun Bismillahirrahmanirrahim Subhanel lezi esra bi'abdihi leylem minal mesjidi l-harami l-mesjidi l-aqos fallezi barakna haulehu linuriyahu linuriyahu min ayatina innehu huve s-semii'u Allah'ım anfağına bil Kur'an العظيم ve barik lana rabbil alemin ve istagfirullah el hayyel kayyum hassan'tukum bil hayyel kayyum illezi laimutu abada ve defa'tu anikum suya bilah havla ve la kuvvete illa Rabbim gecemizi mübarek eylesin. Amin. Amin. Sizlere dualar ettik, geldik. Elhamdülillah. Bazıları demişler ki, ya dua gizli olur. Bunu niye sesini aldılar da yani size gönderdik ya sesi. Kaben içinde. Onun içindi biliyor musun? Yani böyle dua diyorum size demek için. Yine gizli ettik, o değil dua. Ne anlıyorsunuz? <gülüyor> o dua mültezemde gizli ediliyor. Mültezeme nereden adam giye izdiham var? O dua rükniyemanda ediliyor, makam-ı ramde ediliyor, safın üstünde ediliyor, merven üstünde ediliyor, tavaf falan metafta ediliyor, sahy alanı mesada ediliyor. O dua kaç kere edildi size? <gülüyor> Anladın? Gösteriş var mı? <gülüyor> Olsun gösteriş ne var? Gösterişte caiz olduğu yerler var. İmam-ı Azam Efendimiz e, talebesine bu Yusuf ama meşhur Ebu Yusuf değil o. Onu da karıştırıyorlar. Başka bir Ebu Yusuf var talebesi. Ona vasiyetlerinde ne buyuruyor? Milletin gördüğü yerde nafileleri çok kıl. Niye? Sen e, alimsin. E, millet seni görürse teşvik olur. Onlar da senden örnek kılarlar. Teşvik olsun diye kıl. Yani milletin gördüğü yerde nafileleri çok kıl. Halbuki nafilelerde riya tehlikesi var. Milletin gördüğü yerde kılma diyecek. Ama sen hoca adamsın. Millete örnek olusun, teşvik olsun diye milletin gördüğü yerde çok kıl. Anladın? Onun için biz de bir kere böyle bir şey yaptık size. Yani Allah için çok dua ettik size. 7 neslinize yetişir. Geriye doğru da 7 cettinize, 70 cettinize yetişir. Adem Aleyhisselam'a kadar doğuranlara, bizim doğuran Adem Aleyhisselam'a kadar bütün inanan ölmüşlere hepsine yetişir. Duaları öyle yapıyoruz. Öyle yapıyoruz. Siz şimdi anlamıyorsunuz bu işleri ama ahirette anlayacaksınız. Ölenler bir konuşabilseler, şu kabirden kalkıp bir konuşabilseler, bizim sohbetlerde evvelce bulunup da şimdi onlardan bir irtibat kurabilseniz, bakalım ne diyeceklerse. Bize haberler geliyor. Rüyalardan geliyor, bu kadar insan görüyor, devamlı mesajlar geliyor, telefonlar, haberler, binlerce bu yolda ölenlerin bu işten memnun oldukları, bu yolun hak olduğu, ehl sünnet yolunun hak üzere olduğu, efendi hazretlerimizin yolundan, Allah ayırmasın bizi. Amin. Amin ya. Çok yani, haber çok. Efendi Hazretleri senelerce anlatırdı bunları, hep kürsülerden anlatırdı görülen rüyaları, şeyleri hep anlatırdı. Ahirette ya, kat bir Şerif'' okuyorlar, ''Kat-ı e, Hacegen Nakşiben'' diye okuyorlar, eski ihvanlar, ölenler, bir arada toplanıyorlar, insan Efendiler, Hacı Bileller, hep böyle hep anlatır. Biz de bu yolda öleceğiz inşallah. inşallah. Efendim, Furkan Mısır diye bir kardeşimiz, 21 yaşında vefat etmiş. Rabbim rahmet etsin. Vefat etmeden dakikalar önce sayfasından paylaşım yapmış bu şey sayfalar var ya internet ya sayfana paylaşım yapmış eserlerini bizim say eserleri yutmuş bütün kitapları e e tevbe etmiş önce sonra e bir zamandır bizim kitapları böyle amel etmek için yutmuş sonra işte helallıklarını almış kanser mi olmuş bir hasta olmuş. Veyahut da kalp kalbinden rahatsız olmuş, o bir yıldırım bir şeyler olmuş burada şimşekler mi çakmış geçen, evet, biz umredeyken. O gün onun yakınlamış oldu, ne oldu kalbini işte, kriz mi geçirdi ona neyse, sadakalarını dağıtmış, Recep'in 15'inde gece ibadetlerini yapmış, Bak şimdi sifili dinleseydi, Recep'in 15'ini yat çaktı aşağı. Namaz kılmayın diyor ya, zinaden daha iyidir diyor. La hule ve la kuvvete illallah billah. Adam deli mi ya onu dinleyecek? Beni dinlemiş adam tabii. E, Recep'in 15'ini burada yazıyor hepsi yani arkadaşlar e, görüntülerini de göndermişler. Recep'in 15'inde de yapmış. Ondan sonra e, abdestli şekilde öğle namazında kılmış. Abdestliyken namazı bitiri bitirmez işte o şimşek mi nedir şu yakında yığılıp vefat etmiş. Dikkat. Et. Recep ayında, Allah'ın ayında o 30 rekatın demek son 10'unu belki kılamadı. Ama şimdi kılmış sayılıyor mu? Sayılır. Niyeti neydi? Son geceye kavuşsaydı 10 rekatı kılacaktı. 30 rekat. 10'unu kıldık ilk gece. 10'unu kıldık 15. gece. Elhamdülillah. Münafıklar kılamazlar. 10'u son gece kılınır. Ama hanım kardeşlerden soranlar oluyor. Belki hani adet görürüm falan. Adet görme tehlikesi onlar kılabilir şimdi, son 10'dayız çünkü, üçüncü 10'dayız. Çünkü o zaman Recep çıkar temizlenene kadar, onlar önceden kılsın. Onlara bir şahide var. Son gece hangi gece oluyor, Recep'in sonu hangi gün? Pazartesi Recep mi? Pazartesi Recep ise pazarı pazartesiyi bağlayan, pazarı yine böyle kıldık zaten, İkisi de biri de öyleydi, 15'i de öyleydi, bu önümüzdeki pazarı Pazartesi'ye bağlayın. Son 10 rekatı unutmayalım inşallah ha. Peki biz de öleceğiz o vakte kadar. Ölmezsek unutmayalım. Hani o Recep kitabında var peşindeki zikir. Sayfasını bulursunuz oradan. Başında ortasında sonunda kılınacak namaz diye. Recep Risalesi'nde dergide mı yer kalmadı yani. O kitapta da olduğu için havale etmiştik oraya. Oradan bakarsınız. Sayfayı yine söylerim illa istiyorsanız. 200 262'ler demek ki. Orada takip edin, son 10 rekatın peşindeki 3. zikir yani. 10 rekat kılınıyor, evvela 3 ihlas okunuyor, sonra 3 kafirin okunuyor. Hadis-i Şerif öyle rivayet. Peşine de zikri var. Bir kere zikri kolay ama, işte ezberinizde kalmaz. Mecbur kitaba bakacaksınız. Onu da yaparsınız inşallah. İşte bu kardeşimiz böyle. İnşallah imanlı öldüğüne şahitlik ederiz ki, abdestli olup namazın hemen peşine ölmesi, Allah bir kulunu affetmek istediği zaman cennetle müjdelemek istediği zaman ne yapar? son amelini hayırlı amel yapar inne vel ibretü bilhavatimi itibar sonlaradır 50 sene namazlı gitti sonunda şaraplı gitti itibar sarhoşluğunadır 50 sene şaraplı gitti sonunda tevbe etti namazlı gitti itibar nereye? namazınadır işte siz de öyle uyanıklık arıyorsunuz ama böyle her şeyi yapsak da sonunda da bir haberimiz olsa da sonuna yakın işi düzeltecek falan ama öyle nane yok çünkü Mevla niye gizledi ölümü bu millet ölümüne yakın tevbe eder diye o zamana kadar önüne gelene zulmeder her türlü haksızlığı eder diye bak şimdi biz Allah'tan korkumuza yoksa biz de neler edeceğiz öyle ya benimce canım ekşili şeyler istiyor ama korkuyorum Allah'tan Korkmasak Bir de deseler ki 90 yaşına öleceksin 89.9 <gülüyor> 10-11 bir ay yeter Nefis der ki e son bir günde bile tevbe kabul ya O ayın da 29'unu Hadi bayım 28 mi çekecek 29 mu falan Onu bile hesaba sokar böyle melondur Onun için Allah akıbetlerimizi hayır eylesin <gülüyor> Bütün işlerde hakvetimizi güzel eylesin. Amin. Dünyanın rüşvailığından, ahiret azabından muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bu kardeşimize de rahmet eylesin, kabrini nur eylesin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Amduhu ve Resulü. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefsin. Adada ma'şahu. علم Allah, Allah, Allah. Ruhunu şad ile kabrini, amin. Nur ile yüksek dereceler ihsan ile. Ya Rabbel lahirin, Allah amamın. Niyetiyle bu sohbeti de dinlemiş kabul ile. Yaşasaydı ne salam verilere niyet etti, hepsini kayd ile. Ya Rabbi, amin. amin. Şimdi e bundan sonra inşallah e, Ramazan Şerife kadar iki perşemben var. Dört perşembe var peki. E, perşembeler biz yine e, akşam namazını takiben e, Lale Gül TV'den canlı sohbetler yapacağız inşallah. Sohbetler aynı buradaki gibi. Onu dinlersiniz inşallah. Sohbetleri kaçırmazsınız. E, olmaz ama böyle. Zuhurat öyle. Şimdi e, laf dinlemek lazım. E, bu arada bu seçim geçsin, şu geçsin, bu geçsin. Ortalıkta karışık. Ondan sonra e, efendim Ramazan Şerif'te e, iftardan önce her gün yapacağız. Saat yedi buçukta. Saat yedi buçuk. iftardan önce her gün yedi buçukta sohbet var. Her gün. Hadi inşallah. Evet inşallah deyin. Sen maşallah de. Sen maşallah ben inşallah deyim. E, efendim bütün milleti oraya yönlendireceksiniz. Mültezemde dua ettik. Zaten yiyecek, yiyemezler, içemezler, sigara içemezler, şarkı dinleyemezler yani, ölmüş gitmiş vaziyetteler. Yedi buçukta adam ne olur? Hışır olur. İşte belki kulağına bir şey değer. Tevbe nasip olur, hidayet. Çok kişi dönüyor bu ramazan şerifti şeytanlar bağlı ya. İnşallah Ramazan'a çok gayret edeceksiniz. İnşallah. Ondan sonra Kadir Gecesi'nde burada oluruz. Kadir Gecesi hangi geceye çatıyor? He? Yani ayın kaçıdır şey olarak? 27. gece Allah bilir hangi gece ama zahiri takvime göre Pazarı? pazarı. pazarı? pazarı. Ha yani hangi gün olarak? Temmuzun kaçı? Yani 12'nin akşamı mı? Yani 12 Temmuzun akşamında inşallah Kadir Gecesi'ni hepiniz zaten biliyorsunuz O gece burada buluşuruz inşallah Tamam? O gece burada oluşur. Ondan sonra da günü koyarız. O günde sonra burada devam ederiz. İnşallah. Berat gecesi Bursa'dayım inşallah. Berat gecesi 1 Haziran ee, akşam namazını müteakiben sohbet Bursa'dan yapılacak. Oraya da ilan ettim. Hanım cemaatler gelmeyecek. Ora buranın 3 katı, 5 kat ama yine almıyor. Ee, hanım cemaatlere de yer olmadığını ilan ettik. Yine oradakiler dikkat etsin. Hanım kardeşlerimizle haber etsinler. Üzülürüz yani. O kadar yoldan gelir giremez. Yazık günah kapıda kalır ya. Yani hanımlara mutlaka duyurun. Hanımlar geliyordu da özel yerleri vardı. Yetmez. kandil Şerif olduğu için gel, yetişmez yani. Onlar gelmeyecek. İnşallah beraet gecesi Bursa'da olalım. Ondan sonra zaten e, sohbetler devam eder. ramazan Şerif'te her gün, her gece devam eder. Efendim Kadir Gecesi burada bulunalım inşallah. Hayır, 13 Pazartesi, salıya bağlayan gece mi? Berat'ı demiyoruz, Kadir'i diyoruz. Pazarı, Pazartesi'ye, tamam. O meşhur zaten. Hepiniz biliyorsunuz, o meşhur. Bilmeyen yok. Yani burada tabi gündüzün evveli oluyoruz yani, gece öncedir, gündüz orada. şimdi bugün oruç tuttunuz. Allah kabul etsin tutanlarınızdan 27. günü tutmuş olmadınız, değil mi? Evet, evet. Miracın orucu ne zaman? Yarın. Ha yarın. Yani miracın orucu yarınki gün 27'dir. Bakın takvim'e Recep 27'si 27'sine zaman yarın. Bugün 26. Kadı genelde öyle yani. 26'nın akşamı Ramazan'ın 26'sının akşamı olmuş oluyor. Buna göre inşallah Rahman. Rabbim, salih amellere kolaylık isyan etsin, kabul etsin, muvaffak eylesin. Amin. Şimdi bu gece e, size bir ders yapayım. E, yani iki kere yapamadım, dün geldik tabi. Yine işlerimiz vardı, dün evvelsi gün geldik ama gece geldik. Seyyid Muhammed İbni Alevi el-Malike el-Haseni Hazretleri, Allah Teala kabrün nur eylesin. bu kitabı hazırlamıştı. Bundan hiç ders yapmamıştık. Miraç hakkında Ruhul yaptık. Birçok kitaplardan yaptık. Necmüttin Gaytı Hazretleri, büyük muhaddis, alim Allame, Evliyaullah'tan onun bir de İmam Şami Hazretleri. İki imam bu Miraç kıssasının tümünü cem etmişler yani toplamışlar. Yani hadislerden çekmişler kıssayı düzgün bir şekilde serdetmişler. etmişler. Bu büyük bir hizmettir. Çünkü saniye hadislerden, muteber, makbul hadislerden e, birleştirerek kıssanın başının sonunu... Çünkü bir hadiste bir kısmı var, öbür hadiste bir kısmı var. Hadis olarak aldığın zaman birbirinden kopukluk oluyor. Onlar birleştirmişler hadis-i şerifleri. Birleştirince onun bir parçası sonradan bahsediyorsa sonradan bahsedeni yerine almış. Öbür hadisteki önceden bahsedeni öne almış. Anlatabildim Çünkü tek hadiste yekpare yok. Onun birçok hadis şeriflerden çıkarılıyor. Ee, burada tabi bunun sonu yok. Ama Necmüttin Kayıtı Hazretleri ile İmam Şami Hazretleri'ninkinin ikisini, Seyyid Maliki Hazretleri de o ikisini birleştirmiş. Arada ilave yapıyor İmam Şami'den. O ilaveyi de koymuş. Bu şekilde çok da vakit yok. Ama metin olarak olsun, bari metni nasip olsun inşallah. Hani şerhe girersem, bir mevzuda bazı kere... E, bütün ders bitmesi gerekebilir. Ya yani bir mevzuda. E, biliyorsunuz bu miraç dersini ben Yeni Bosna sohbetlerinde kaç ay yapmıştım? Altı ay, altı ay sürdü bu. Yani her pazar olmak şartıyla her pazar altı ay sürdü. E, o sohbetlerinde bir kısmı tabii yoktur, kayıptır belki çünkü eski zaman. Şimdi onun için bir özet yapalım, hulasa yapalım. Kısaca inşallahurrahman. Evet. Evet. Bu gecede tövbe niyet edelim inşallah. Evet, evvela bütün geçmiş günahlarımızdan istiğfar edelim. Ondan sonra efendim, bir daha yapmama azmedelim. Karar verelim. Allah'ın ayından ayrılıyoruz. Şefaatçi olsun bize. Şikayetçi olmasın. Ondan sonra, içimizde akraba ile ilişkisini kesen, küs duran, selam almayan, vermeyen, konuşmayan, yakın akrabalarıyla özellikle sılay rahimi kesen varsa, onlar mutlaka karar versin, tevbesin. Çıkar çıkmaz yani barışacaklarına niyet etsinler ki bizi de mahrum etmesinler. Benim hiç akrabamdan konuşmadığım yok. İrtibatım kestiğim yok yani mümkün mertebe arıyor. Ama herkesle baş edemeyiz ama en azından tamamen irtibatımızı kestiğimiz yok. Bundan dolayı bu çok önemli. Abdullah ibn Mesud Hazretleri olacak radıyallahu teala an Buyururdu ki Men kehaneyyum billahi vel ve kane fellakum Allah ahirete inanan bir kişi eğer akrabasından ilişkisini kestiği yani selamı alıp vermediği, konuşmadığı, soyrağı rahmet terk ettiği varsa dersten kalksın, bizim yanımızdan sohbette durmasın derdi. Niye inne evabel cenneti Düğüne Tüne katırahım cennetin kapıları akraba ilişkisini kesenlerin önüne kapanmıştır bundan dolayı bizi de duamızı reddettirir bizi mahrum ettirir ve bazılarını kaldırırdı yani adam bazısı çünkü Allah ahirete inanıyorsa kalksın diyor bazı insanlar kalkıp giderdiler çünkü ağır bir şey veriyor Kâbul Ehber Hazretleri de öyle derse başlamadan sohbetten akraba ilişkisini kesen varsa kalksın e şimdi cemaatin yarısı kalksın gitsin o zaman Bayağı bir sıkıntı var. Madem öyle tevbe edin, hemen çıkar çıkmaz, mesaj mı atacaksınız, telefon mu edeceksiniz, ne yapacaksınız, küs durduklarınız varsa arayıp sormadıklarınız ama zaten aranız iyi görüşüyorsunuz, o tamam, bu gece hemen arayın demiyorum. Ama irtibatı kesmiş olan varsa, siz mutlaka irtibata geçin. O konuşmak istemiyorsa Allah ona sorar. Onda senin mesuliyetin yok. Bazı insanlar inatçı olur, onu Allah ona sorar, sana sormaz. Sen aradığın için, sen vazifeni yaparsın. O konuşmazsa senden efendim sorunun Mevla mesuliyeti sana yüklemez. Ona göre tevbemizi yapalım. Cemii hatalarımızdan Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El Azimel ki la ilahe illahu, El Hayyul Kayyumu ve Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah El Azimel ki la ilahe illahu, El Hayyul Kayyumu ve Estağfirullah, estağfirullah Estağfirullah el-azîm el-lezi el, el, el, -el ve Ya Rab beni de bu kardeşlerimizde, bizi dinleyen kardeşlerimizde bu 27. gecede mübarek cemalini gören iki göz hürmetine aff-u mağfiret eyle Amin. bir günah bırakma üzerimizde yapın amin Allah'ım bu kardeşlerimin hep günahlarından bu kardeşlerimi azat eyle ya Allah cehennemden azat eyle amin. ben de onların hürmetine bağışla ya Rabbi amin, amin. Allah'ım magfir lil haç ve'l-men isteğfur aleyhul haç hac yapan, umre yapan da affet diyor onun affını istediklerini de affet diyor amin. ya Rabbi Resulünün bu duasına ilhak ile. ben bu kardeşlerimin senden affını istiyorum kabul eyle ya Rabbi Allah'ım yani umreden geldik ise işte bir iki gün oldu, olmadı da e, günah işlememek için zor tuttum kendimi ki hani size af isteyeceğim ya tutturayım diye yani Ha bazı günahlar aklıma kafama gelse hiç kendime göre herkesin günahı olabilir ama niye dikkat ettim ya dedim şu geceye kadar bir düzgün dur Ahmet aklın başına topla millete bir istiğfar et ki onlar da af olsunlar e şimdi siz de benim affımı istersiniz herhalde Allah'tan ee Kuşlar <Gülüyor> ortak. Efendim Kıssayı mübarekeye başlayalım. E, okuduğumuz ayet-i kerime استعفده سبحانه kulunu sallallahu aleyhi ve sellem'i gece vakti götüren Allah ne kadar münezzehtir. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Gökte olmaktan da münezzehtir. Miraç nereye oldu? Yedi kaç semavata oradan stedir müntehaya oldu. E o yedi kat sema, gök, sidre, arş yukarıda. Onun için göğe doğru oldu. Ama Mevla mekandan münezzehtir. 13'ün için sübhanelâzî. Yani gece ben onu aldım götürdüm diye ben yukarıdayım zannetmeyin. ha Ben mekandan münezzeyim. O Vehhabilerin kafası kafa değil. Üstte Allah göktedir Allah aşağı. Mevla her şeyin fevkindedir. Ama mekan yok, bitişme yok, temas yok, oturma yok, anladın? Buna her zaman dikkat edin. ebul Kasım Süleyman ile Sari Hazretleri buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek derecelere ve mertebelere ulaşınca Allah Teala ona vahiy etti. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bime nüşerrifüke Seni neyle şereflendirelim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "Benisbeti ile ke'l ubudiyeti. Senin senin kulluğuna senin yüce zatının ubudiyetine nispetle. Yani kulum da yeter ya Rabbi. Onun için bu ayet geldi. Subhanellezî o Allah'a tesbih ederiz, ederiz. ki Edin ki Esra gece yürüttü bir abdihi kulunu. Şu en büyük şeref kulun olmam istedi. Kulun kulun buyur bana yeter." Mevla da böyle kulunu yürüttü götürdü. Leylen gecenin az vaktinde. Çok az bir zaman bütün bu sayılacak işler daha da sayılamayacak anlatılamayacak kadar yetmiş bin kelam doksan bin kelam ciltler almaz Bazılarıza da bize bildirilmedi. Bütün bunlar oldu geri döndü sallallahu aleyhi ve sellem. Leylen gecenin az bir zaman diliminde Çünkü bu alemden çıktı, mekandan çıktı, zamandan da soyutlandı. Dolayısıyla dakika saat işlemedi. Minel mescidil haram Kabe-i hatim denen yerden kuvvetleri var. Aldı götürdü. İlel mescidil aksa en uzak mescide. O zaman en uzak mescid oradaydı. Şimdi dünyanın ucunda Çin'de bile var. Ama o zaman en uzak mescid nereydi? Kudüs Şerif'teki mescid aksaydı. O mescid aksak etrafını dünya ahiret bereketleriyle donattık, mübarek kıldık. Irmaklar zeytünler, ağaçlar, yeşillikler, güzellikler e, ve manevi tabi bütün peygamberler salavatullahi aleyhinebine al mecmain onların kabirleri, işte ulema, evliya, maddi manevi e, bereketlerle orayı mübarek kıldık. Ya Rabbi Yahudilerden kurtar Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Müslümanlara yade eyle Ya Rabbi. Amin. Ehli Sünnet'e nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Yeni Salahaddin Eyyubiler nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Kudüs fatihlerini yetiştirmemizi nasip eyle ya Bu millete, bu ümmete yeniden ya Rabbi. Çok cevherler nasip eyle ya amin. Biz de ya Rabbi bize göster, bize öldürmeden amin. göster. Ya Rabbi Allah'ım amin. Amin Allah'ım amin. Lin uriyehu min ayatina. O gece biz ona çoğu ayetlerimizden bazısını göstermek için böyle yaptık. Çünkü istiyordu bizden bazı ayetlerimizi. Necim suresinde ne buyuruyor? Lekad min âyâti rabbil Kubra. Rabbis, Rabbinin en büyük adetlerinden bazısını gördü. Bütün adetler nasıl görür? Allah'ın adetleri bitmez, kelimeleri bitmez, ilimleri bitmez, yaratıkları bitmez. اِنَّهُ وَالْسَّمِعُ basir. Şüphesiz ki o Allah Celle Celaluhu hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Bazı manalara göre muhakkak o peygamberimiz, sevgilimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim işitmemle işitendir, benim görmemle görendir. Çünkü Mevla kulumu sevdiğim zaman işiten kulağı olurum, gören gözü olurum. Hadis-i şerif sahittir, buharidir. O zaman nasıl dayandı bu kadar şeyleri duymaya, görmeye? Hiçbir peygamber göremedim Mevla'yı. Musa aleyhisselam men edildi bu işten. E çünkü o benimle işitiyor. Habibim, sevgilim benimle işitendir, benimle görendir. Bu da ince bir manadır. Çok hoş bir manadır. Belki ilk sefer söylemişim bunu. Şimdi başlayalım o gece görülen ayetlerden bazılarına. Yani bu kıssanın tertibinde Hafız Şami Hazretleri bir de Hafız Necmüttin Gayta Hazretleri ve bazı ulema bu tertibi yapmışlardır. Ama ikisinin tertibi şu anda esas alınmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Beynemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bir gece Mekke dönemi hicrete iki sene, üç sene kala Hazreti Hatice validemiz yeni vefat etmiş. Amcası bu Talib Hamisi yeni vefat etmiş. E, Mekke müşriklerinden sallallahu aleyhi ve sellem, çok eziyetler çekmeye başlamış. Çünkü amcasının sağlığında yapamadıkları kadar. Bundan dolayı o sene hüzün senesi. Çünkü iki tane kaybı var. En sevdiği, Kendisi koruyan efendim e, amcası ile en sevdiği eşi. Sadece o zaman tek eşi vardı. Hazreti Hatice validemiz onları bir aynı anda kaybetmesi yakın zamanda, hüzün senesi, bir de müşriklerin saldırılarının artması, o üzüntüler, Mevla üzüntü verirse mutlaka müjdesini de verir. Onun için o sene e, bir gece e, daha beş vakit namaz farz olmamış ama iki vakit kılıyorlar sabah akşam ikişer rekat kılınıyordu. Fil hicri hicri neresi? O şimdiki işte yarım duvarda mermer şeyle dönmüşler ya yarım. de diyoruz. Duvarla çevrili yer. Kabe'nin altın olun altı yani orası. Orada İndel Beyti, Kabe-i Muazzama'nın yanında. Ümmühani'nin evinde de var. Evvelki derslerde yapmışım onu. O da e, şimdiki, tabii şimdi kırıldı oralarda. E, tamirat var. Şu anda Kabe genişletiliyor. Osmanlı rabaklarını da alıyorlar de ravaklar kaldı yani. Ravaklar orada kaldı. Türkiye isteyince vermedi demek için orada kaldı yani. Dediler herhalde vermeyelim de burada kalsın. Ondan sonra e, ravakları yükseltiyorlar e, alttan da tavaf edilebilsin diye. E şimdi tabi o yeri bozuldu. Evvelce diyordum size o Rukniye Mani hizasından Rukniye Mani'ye sırtını döndüğü zaman öyle tam karşısına gidersen o merdivenlerden ilk çıkılan direk idi orası. Ümmühani'nin evi. Ebu Talib'in kızı, Ümmühani Validemiz'in evi oraydı, oradaydı bir rivayet. Bir rivayet Hicir'de. Bu rivayeti daha kuvvetli bulmuşlar. Yani Kabe'nin içinde. Çünkü minel mescidil haram, mescitten dediği için. Ama Ümmühani'nin evi de tabi mescidin hemen, şimdiki e, tava falanı zaten şu an. ''İndel beyt Kabe'nin yanında'' diyor. ''Muzda Can uzanmış yatıyordu.'' ''Veynara jüleyn iki adamın arasında'' Bunda mesela yeni ben şey ettim. ''İki adamın arasında yatıyordu.'' Kim vardı yanında? Bir amcası Hazreti Hamza vardı. Bir de amcasının oğlu Cafer vardı. Ebu Talib'in oğlu Cafer-i Tayyar. Hazreti Ali'nin kardeşi. Radıyallahu teallahu anhum ecma'in. Hazreti ile Hazreti Hamza'nın arasında yatıyordu. İz cibrilu Birden Cibril ona geldi. Ve Mikailü. Mikail de geldi. Ve ma'uma yanlarında vardı. Melekün aharü. Başka bir melek daha vardı. O kim olsun? rivayetlere göre İsrafil aleyhisselam Yani şeyhler böyle söylüyor Ahmet bin Derdir Hazretleri İmam Savi'nin şeyhi Büyük Veli Şeyh Derdir O salavat Kitabının sahibi yani onda tercüme etmezse bir kitap salatlar salamlar O hangisi onun adı? Faziletli salat-ı selamlar değil Bir salat-ı selamlar kitabı var ya en eski olan kalın Değil değil muzafat değil salavat-ı kübra değil Bunlar değil, çok faziletli de değil de Salat selamlar mıdır, salavat-ı şerife kitap, salavat-ı şerife Salavat-ı şerife kitabı Ahmet bin Derdir Hazretleri Toplamalarıdır O şerhte diyor ki, İsra filan olduğunu söylüyor Festel, e, Fehtemelû, onu yüklendiler Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Melekler kalk yürü demediler Aldılar kanatlarıyla Hatta Câvb-i Zemzem onu zemzeme getirdiler Zemzem yani yakın ya Kabe'nin hemen orada. Şimdi kapa, üstünü kapattılar ama o zaman eski kuyu biliyoruz. Fes <gülüyor> Onu yatırdılar halâ Sırtının üzerine Yatlar. En sahih kaynak Bu iki kaynak en sahih hadisleri toplamış kaynak kur. Sırtının üzerine yatırdılar fe tevellâhu minumâ cibril İki melekten Cibril bu işi üstlendi. Ve <gülüyor> fi Bak bir rivâet diyor Fürice bu beyti, evimin tavanı açıldı. Bu evimin tavanı açıldı dediği zaman, o zaman Kabe'nin yanında olmuş olmuyor. Hangi evi kastediyor o zaman? İmmu İmmu. Ümmühani bircalde. validemizin evini kastediyor. Fenezele <gülüyor> Cibril'i, Cibril indi. Feşakka <gülüyor> min sigurati nehriyle esveli batnıyı Ta bu gerden takılan yerden efendim, karnının aşağısına kadar e, altına kadar yardı. Hakikaten yardı mı? Hakikaten yardımcı. Rüya mı bu? Değil. Açıldı mı böyle hakikaten eti, derisi? Açıldı. E nasıl durdu? Nasıl yaşadı? E sen bypass yapıyorsun, yaşıyor adam. Açıyorsun, kırıyorsun kemikleri. E ama şimdi teknoloji gelişti. E Allah'ın teknolojisi Sen denevel gelişti. E bu teknoloji de Allah'ın. Sümme cibrilü, sonra cibril buyurdu Mikaile. Mikaile dedi ki Mika'yle ne büyük iş oluyor ya? Bu gece ne büyük iş olmuş ya. İyiden iyi bir tas demin zemzemden bir tas getir, doldur. Kehmavtahirak kalbe o, kalbini temizleyeyim. Ve şransadra o gönlüne ferahlık vereyim. Yani üzüntüleri de var ya, sıkıntıları var. Müşrikler saldırıp duruyor, bunlar zor işler. Fes takraca kalbi kalbi şerifini çıkarttı. Fakat el üç kere yıkadı zemzemle. Buradan ne anladık? Zemzemden eftal bir su cennette bile yok. Cennette olsa oradan getirirlerdi. Hazır geliyorlardı oradan. Ama zemzemle yıkadı. Kalbinde olan sıkıntıyı söktü aldı. Bir de şeytanın hazzı nasibi olan siyah bir alaka var, parça. O siyah parça hepimizde var. Hortumunu soktuğu zaman arkadan omuzumuzdan e, efendim e, kalbe doğru hortumunu sokarsa kalpte nereye hortumunu ekliyor? O siyah et parçası, aleka sevdaya ekliyor oraya vesvese veriyor orayı ne yaptı? söktü aldı bizde böyle bir ameliyat mümkün değil tıp literatüründe var mı böyle? he? kaç milyon işçi olarsa verelim şeytanın nasibi olan vesvese noktasını çok al doktor bey ne olur <gülüyor> ne yapsın doktor? ya bir şey yapamaz kendi de benden beter zaten <gülüyor> sıkıntılı yani Evet, bu ince iş. Yalnız ondan kurtulmak isteyen varsa oradan hacamat yapsın. Yani hadis-i şerifte vardır. Kalbin tam arkasından kan hacamat o şeytanın şeyini hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi söküp almaz ama geçiş yollarını daraltır. Geçiş yollarını daraltır. Sünnettir, hacamat çok kuvvetli sünnettir. Kalp arkasından olursa ona faydası olduğunu tefsirde gördüm. Evet. Evet de, de demişim belki. Dememiş miyim? Dedim de ne zaman dedim acaba? Ee, amel ederseniz kazanırsınız. Hacematçı dükkanı falan açmadım ha. Bana gelin diye bir şey yok yani. Hemen bekliyorlar haberler. <gülüyor> Hacamatçı mı açtı acaba derler şimdi. Vallahi diyorum. Atlayacak. İnsan ele açık atlar. Sifilde oradan atlar. Ya başımıza iş. Al bir daha. Kendiniz bulun acem atçıyı. Bana ne ya? Allah. Va'telev ile mi kailu? <gülüyor> Mikail aleyhisselam gitti geldi bir sene tas tasat bin malzemecem. Bir tası getirdi. Üç tası birden yok. Tası getirdi, yıkadı, götürdü. Bir daha Zemzem üç kere yani gitti geldi. Tüm üçe bir tas Sonra altından bir tas getirildi. Altın Altın kıymetli bir şey mi? Allah kıymetli etmiş. E caiz mi? Caiz. Meleklere caiz. <gülüyor> Melekler altın kullanabilir mi? Kullanır. Bize yasak. Yemek, içmek, tabak, canak yapamayız altın. Caiz değil. Mümteliğin o manevi iş. Yalnız o altın tastın için tas bildiğimiz tas. Ama nasıl tas işte? İçi dolmuş hikmeten ince ilimlerle ve imanen imanla dolmuş. E bu tabi manevi şeydir misal aleminde görünen şeylerle temsil ediliyor فَا fi فِي otası ne yaptı? Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsüne boşalttı ne oldu kalbi ve meleuğu kalbini doldurdu ah bize böyle bir ameliyat olsa ya doldurdu kalbini hilmen yumuşak huyluluk acele etmemek panik yok telaş yok e bütün dünya öldük gittik dese Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı dururdu. Huneyn'de hep kaçtılar, Uhud'da hep kaçtılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Durur. Hilim, acelecilik yok, telaş yok. Ve ilmen ilim doldurdu. İlim zaten geçmişlerin, geleceklerin, bütün peygamberlerin, velilerin, bütün ilimler Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi Değil mi? Mevla onu kalbine doldurdu. Ve yakinen, yakın şüphesiz inanç. Artık Allah, yani bundan ileri olur mu? Allah'ı görmüş. celleceler cenneti görmüş, cehennemi görmüş. Bundan ileri iman kimde olabilir? Ve, ima, ve İslamen, İslam tam Allah'a teslim. Yat, yat keseceğim kesilir. Mevla ne buyurursa orada teslim. Doldurdu kalbine. İşte o manevi bir haldir. Onu kalbine boşalttı. Sonra, ne yaptı? Ka e, kalbini yerine Kalbini çıkarttı böyle Bypass yapar gibi Yıkadılar, ettiler, doldurdular ilimle, imanla Kalbini yerine doldurdu Sonra göğüslen e, Efendim göbek arasındaki ayrılan yeri ne yaptı? Kapattı Ameliyat, bildiğiniz ameliyat Ama Cebrail aleyhisselamın elinin izinin O böyle Dikiş izi gibi elinin izi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mubarek göğsünü açtığında görülürdü. Yani dikiş izi gibi de iz vardı. Cibril'in izi yani. Bilgiler gibi öyle ameliyat izi değil. O kadar da belirginin. Sünne katemül sonra iki omuzun arasına mühür vurdu. Arkaya Fikatemin nübüveti peygamberlik mührünü vurdu. O peygamberlik mührüne bakanın ne kadar fazileti var, azaplardan korunması var, günahlarından kurtulması var. Salavat okursa Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ma alihi ve Hangi kitabımda benim o? Hadi bakalım. Ha, bir tek sen söyledin. Mevlidi Şerif'in kendiliği kıraati değil. Kalın var, kıssası. Mevlidi Şerif kıssası. Hatta kapağın arkasına da koymuştuk bir ara. İçindedir sayfasını unuttum. Şekli aynı çizimi, orijinal çizimi bir de ne yazdı? Mübarek tüylerden yazıyor. La Allahu Teala Şerifele yazıyor. Üzerinde ha, üzerinde taşıyanlar da var te teveccüh sağ tarafta yazıyor. Feynleken Mansur nereye yönelirsen yönel sen yardım olunmuşsun Tüylerden yazıyor. Ama bayağı bir yumurta kadar büyüktü. Şimdi Medine-i e, bir dağ ziyaret ettik. O dağda uzanmıştı bir muharebede. Uzandığı yerde sırtı açıkmış muharek, başının da izi çıktı. Mührünün de böyle izi çıktı. Orayı ziyaret ettik. Resmini de aldık çektik. İnşallah önümüzdeki derkiye bayağı şeyler, resimler koyacağız inşallah, i̇nşallah. mühür şerifi nasıl çıkıyordu yattığı yerde, sırtını yaslandığı yerde mührün izi çıkıyordu Bayağı şöyle yani büyük mühür şerifini o gece melekler vurdular Yani önümüzdeki sayıya inşallah Allah nasip et Dua vaktime bereket gelsin Yetiştireyim yani dolu resimler var Devesinin mübarek vahyin ağırlığından, devenin taşa ayağa geçtiği yer var. Dolu ziyaret yaptık hiç, yeni gittim ben de. İnşallah onları size darz arz edeyim inşallah. i̇nşallah. Bereket olsun. İnşallah. Facebook'ta falan iyi çıkmıyor, onları Facebook'taki resimlere atmadık. Çünkü zayıf çıkıyor, görüntü bozuk çıkıyor, onları seçemezsiniz yani. O fotoğraf makinesinde çekilenler inşallah atılır, dergiye konur inşallah. Y Yazacağım inşallah, tabii ama bileni bulamazsan bulamazsın. Yani tarifle bulacak şeyler değil. Dağlarda ama yerleri belli. Tüm mevduyu bil burak, sonra burak getirildi, müstrecen mülcemen eğlenmiş efendim bağlanmış yani işte üzenkisi eğiri palağını neyse vurulmuş ve daha betün eb yad ben beyaz bir hayvan. Tavilun, uzun hayvan. Fevkal himar, merkepten büyüklüğün Dünel bagil, katırdan ee, küçük. Ya da hafira münteatt tarifi. Ayağını nereye koyuyor? En uzak nereyi görüyorsa görüşünün son noktasına koyuyor. Yani işte yerden göğü görüyorsa bir, bir adım da göğü alır. muzdar <gülüyor> züneyni, kulakları uzun. O mübarek hayvan. İzâ teâlâ cebel bir dağa geldiği zaman irtifat, riclav, ayakları yükseliyor. Veydiabat'a aşağı inerken irtifat yediyahu öndeki ellerim Nasıl otomatik bir şey ya Hiç daha böyle bir şey geliştirebildiler mi? Her böcekten bir helikopter yapıyorlar Biliyorsunuz bütün böcekler möceklerden yapıyorlar helikopterler. Uçağı da kuşlardan yaptılar E şunu da bir model alsalar Bu Amerika'nın işi mi bitmiş Mars, Mars'ta geziyor ya Bak böyle şeyler lazım daha daha çıkamıyoruz aşağı inemiyoruz Yani bayağı para kazanırlar Hani modeli buradan alıyorlar, onu demek istiyorum. Bundan model alabilirler. Şimdi ayakları yükselince ne oluyor? Ayaklar bir otomatik yükseliyor, düz dağınız hasta geliyor. Anladın mı? Incek, inerken eller uzuyor, yani önüne ön ayaklar uzuyor. Ne oldu? Otomatik düz inişe geçiyor. Ne? Neler varmış daha? Leû jenâhânifi fikâdiy. iki kanadı var. Uyluklarda ne var? İki kanat o ne yapıyor? Yahfizu bimari değil. ayaklarına güç veriyor. Uyluklarda iki kanat tam uç uç yani uçak. Uçak neymiş? İki kanat ne yapıyor? Ayağı itiyor ileri. Mevla sebepler alemindeyiz. Bir dakika daha istediği yere götürür ama sebep. Buradan da bir model aslında kötü olmaz. Bunu düşünsünler bak ben söylüyorum. Merak etme Amerika sizden iyi dinliyor. Hiç merak etme. Bizi Amerika sizden iyi diniyor. CIA, Mossad sizden iyi dinliyor. Evet. Çıkarsa ileride ben demiştim. Ama onlar tüpeli den aldık modeli demezler. <gülüyor> Ömrünüz yeterse tabii. Festas abalehi Ondan sonra eee Yahvid mali Festes abalehi Efendi Mustafa sallallahu aleyhi tam binecek. Bindirmiyor. Güçlük çıkarttı. Feza Cibril'e de Ma'rifet diye sonra Aleyhisselam elini koydu dizine. "Ela testahya Burak. Ey Burak utanmıyor musun? Fevallahi ma rakibeki halqune ekramu Allah Allah katında bu zattan daha değerli kimse binmedi sana. Yemin de ediyor. Vallahi diyor cibril Aleyhisselam. "Fasta'ya terfaza araqan." Utancından yani efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem nasıl taşıyacağım diye. Utancından terledi, ter attı. Sonra ıslandı, sırrı sıklam oldu. Burak. Hayvan ama cennet hayvanı tabii ki. Sonra ve karra sakinleşti. Hatta rakiba kâinatlı efendi bindi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâinat-i enbiya terkebü Normal bir burak değil. Öncesinde de kimler biliyormuş Başka peygamberler de o burak'a biniyorlarmış. Kâle-i Sâhid ibn-ül Müseyyye radıyallahu te'ala ve Said bin Müseyyeb Tabiinin ulularındandır. Ve diğer bazı zatlar. Ve dehabit İbrahim helleti kan yerkebu aleyha el-Beyt el-Haram. İbrahim Aleyhisselam Kabe'ye geliyor gidiyordu yani. Ya Hacer validemizi bıraktı meselesi İsmail Aleyhisselam'a. Siz de diyorsunuz? Nasıl böyle iki de bir gidiyordu geliyordu? Kudüs nere, Şam nere, Mekke nere? İkide bir sizin böyle soru işaretleriniz vardı ya. her İbrahim Aleyhisselam da o Burak'tan gelip gidiyormuş. Anladın mı şimdi? Onun için gitti deyince gittiğine inan. Vasıta var mı, nedir, ne değildir sorma. Ama ben de bugün duydum bunu. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın hareme neyle gelip gittiğini manevi yardımlar oluyordur peygamberlere de. Bu Burak'la geldiğini buradan gördüm şimdi. Fe dalaka bi Cibril, Cibril onu aldı götürdü ve vanyemini sağına durdu Buran ve Mikail en yesari, Aleyhisselam soluna durdu. Burak kalktı uçuyor. E, Cebrail Aleyhisselam'a Aleyhisselam zaten uçuş izni lazım mı? He? Türk Hava Yollarından falan? He? Bilmem ne, ajansından? Bilet lazım değil. Onlar zaten kanatlılar. Ve İbn-i Saad İbn-i Saad tabakat sahibine göre ve kâne lâhidhu bir rükâbi Cibrilû Efendim e, giden yani yularından Cibril tuttu ve bizim, Mamil buraki Mikailu Buran yularından Mikail Aleyhisselam tuttu. Üzengiden özengi mi yulara, yular ha? Özen giden basılan yer. Oradan Cebrail Aleyhisselam tuttu. Yani yazılışını bilmiyorum. Üzengi deriz yani. O ayağını basıyorsun ya koyuyorsun çıkmak için. Oradan Cibril Aleyhisselam tuttu. Yular dediğin ağzındaki. Oradan zimam yani. Mikail Aleyhisselam tuttu. Fesaru gittiler. Mekke Medine arasında biz gidiyoruz kaç saat. Onlar hemen geldiler. Hatta Beleku'dan bir yere geldiler. Zaten nakli. hurmalık. Yep yeşil hurma ağaçları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce gelmiş mi oraya? Gelmemiş. Belki çocukken gitmişliği olabilir annesiyle. Annesinin vefatında 7 yaşlarındaydı. Annesinin vefatında Medine'den dönüyorlarken olabilir. Belki ama çocuk o zaman Fekale Cibril Cibril Aleyhisselam ona dedik ki: "İnzil, tasalli ana, buradan namaz kıl." Fefaale indi, iki rekat namaz kıl. Hep bunlar nafile namaz. Anladın mı? Efendim, tüm mekâbe namazın zararı var mıymış? Niye kıldı orada? Medine mübarek yer, mübarek yer diye. Kıl. Biz niye kılıyoruz Miraç gecesinde de tarif edeceğiz? Mübarek gece diye özel namazı olur mu? Olur. Bak şimdi hadisler sahiptir. Bunlar Buhari'de bile var. Hepsinde ne buyuruyor? Bir mübarek yere geldik, in burada He? Namaz kıl e, Sifile sorsan şimdi ne sorsan? Medine namazı diye bir şey kitapta yok diyecek Değil mi? Halbuki bak Medine namazı işte Medine ziyaretik, in dedi burada Kıl Sana mı soracaklar şimdi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'in kıl dedi, kılıyor Kaynağını sana sorsa kitapta yok diyeceksin Ne yapacağız şimdi? Allah Allah Fefeale bunu yaptı. rakibe bindi. Fakat edrinya la, Bu Cibril, hani da okuyorum ki sallıyor demesinler diye. Yani kaynaklarını da hocalar anlar. Yani Arapça bilen derdendir hocalardanlar. Belki talebe ölüm de yarın Te kelime kelime mana vermek istedim. Vakit geç oluyor. Kelime kelime versem talebeye yarar ama ne yapayım? Vakit yok. Bir kitap bu işten yazarız inşallah. Miraç Risadesi Ama tek tek bunlar kaynakları verilir Daha ne rivadiler var alınır inşallah Bana dua etmiyorsunuz, az ediyorsunuz Uyku için ettiniz herhalde biraz rahatladım ha. Bence tutturabiliyorsunuz Gıyabi dua yüzde yüz tutar yani Uyku azaldı biraz Şimdi şu vakte bereket işine dün Size dönecek onun karı Benim vaktim bereketli olursa kime döner? Birkaç eser daha ölmeden yetiştiririm Değil mi? Ya şu Miraç'ı çok eve seviyorum. Bütün vaatleri cem ederek. Sen nerede kıldın biliyor musun? Sordu. Bilmiyorum buyurdu. Sen Taybe'de kıldın. Medine'nin adı nedir? Taybe. He? Taybe. taybe. Çocuklar oyuncakları bile ya Taybe ya Taybe bağırıyorlar. Duymadınız mı hala? Allah Allah. Ancak oyuncaktan anlayacaksınız. Başka çağırıyor Taybe yani. Adı o zaman kalır kafanıza. Çocukların oyuncağında yapmışlar. Ya Taybe diyor ya. Veli el Hicret, hicretin buraya olacak. Daha efendimiz Allah hicret planlıyor mu? Yok, bir şey da Sen buraya hicret edeceksin. Sen talekalı Burak, Burak yola vurdu, yehvi biri onu götürüyor ya. tırnağını yani ayağını koyuyor, hisvedraket tarafı gözünün ulaştığı yere koyuyor. Fakaleül Gibriilül İncil Fısallayauna fefale fimm rakibefakaleül Gibriilül etedriyane Cellete Gözünün ulaştığı yere ayağını attı. Cibril buyurdu in burada namaz kıl. İndi kıldı tekrar bindi. Cibril sordu nerede kıldın biliyor musun? Bilmiyorum. Musa selamın ağacının yanında Medyen'de kıldın. Şimdi burada da bir şey düzelteyim. Bundan evvelki derslerde hep e, Musa selamın ağacı deyince akla ne geliyordu? Mevla'nın nida ettiği ağaç geliyordu. O değilmiş. Çünkü bunu anlamalıydık esasen. Kafa çalışmıyor ki şerhe bakmadan hoca olunmaz. Efendi Hazretleri öyle buyurdu. Hocanın hocası kitaptır. Kitapsız olur mu ya? Ee, şimdi bu medyen deyince anlamalıydık. Çünkü neden? Ben Musa Aleyhisselam'a nida gelen ağacı ziyaret ettim. Size de resmini bastım. Bilmiyor musunuz? Eski seneler çok. O ağaç, mucize bir ağaç hala duruyor. Şimdi bir kilisenin içinde kaldı. Oraya kilise yaptılar. O nerede? Tur dağının dibinde. Tur dağına yükselen yerde. E şimdi burası neredeymiş bu ağaç? Medyen. E Medyen nereye? Medyen'e de gittim. Ürdün'de. Medyen'de de Şuhayb Aleyhisselam'ı ziyaret ettim. Bir de o zaman bu Facebook'lar yoktu. Resimleri atamıyorduk size. Onda ziyaretimin belki de resmi var. Şuhayb Aleyhisselam'ın vadisinde. Bu ağaç, e, Musa Aleyhisselam Mısır'dan korkup çıktı ya, hani Kıptı'yı öldürdükten sonra hizmet ettiği zaman yolda çok acıktı ve yoruldu. İşte o ağaç, altında gölgelendiği ağaç medyende hani o arada Şeyh kızları kızlarını gördüküsü sıraya girmiyorlar, erkeklere karışmıyorlar. İşte gitti orada öbür kuyu açtı ya. Sıradan onları aldı. Öbür kuyunun üstünde de kaya var. 10 kişi kaldıramaz. Musa Hacım çok kuvvet. En hasta yorgun halinde bile 10 kişilik kayayı kaldırdı. Ee, onlara siz buradan çekin hani diye. Sonra babalarına götürdüler, geldiler davet ettiler misafir. Ettiler. Sonra işte evlendirdiği kızının birini Musa sefer verdiği mesela. O ağacın altında in burada namaz kıl. Görüyor musun? Her yerde namaz var mı? Burası mübarek yer. Kıl burada. Hemen kıl diyor. Bak iki rekat kıl diyor. Görgeç demiyor. Çünkü mübarek bereketli zamansa, bereketli mekansa ona özel namazı var mıdır? Vardır. Bu da buna delildir. Bak hiçbir delilimiz yokken bir kuvvetli, kocaman bir delil çıktı şimdi. Hadisleri incelesen delil mi yok? Yeter ki oku, kaste okuyacağına, kitap oku. <gülüyor> Buraya inzil Hayır, bu ayrı geldi. Çünkü nasıl olsa Burak'la gidiyor, masraf yok, israf yok, değil mi? Her yer bir adım. Dünyanın her yeri bir adım. Burak aldı götürdü. Bir yere getirdi. Cibril dediğim burada kıl. İndi kıldı. Sonra bir nerede kıldın biliyor musun? Bilmiyorum. Tuğru Sina'da kıldın. Neresi? Allah Teala'nın Musa Aleyhisselam'la mükaleme buyurduğu. Cemalini göstermedi ama sesini işittirdi değil mi? Ha orada kıldın. O ağaca gittim nasip oldu. Bu öbür ağacı bilmiyorum. Bu onun yeri belli olmayabilir. Ama mutlaka ki orasıdır benim gittiğim. Çünkü Şuayb başramın kabrinin olduğu yerde o kuyu da oradaydı. Yani ağacın yerini göstermediler ama dediler ki yani kızlarına su çektiği kuyu burası dediler. kabr Şerif'in yakınındaki bahçedeydi. O ağaç da ona yakındır. ثُمَّ <gülüyor> بَلَغَيَرْضًا Bir yere geldi. فَبَدَدْ <gülüyor> لَوْقُسُورُ bir yere gelince Şam'daki köşkler yani köşk gibi, kaleler, kuleler önlerine zuhur et İn burada namaz kıl Bak her yerde Şam'a geldik, Şam'ın Şam namazı var mı özel? Var işte Şam'ın namazı oluyor da Regaib gecesi namazı olmuyor mu ya? İn burada kıl Bu hadis sahih, buna hiçbir şey diyemez ha Buna hiç Anlını karışlarım dersen Buna diyemez İn kıl Ne dediği de karışmış Bugün yine diyorlar bir konuşma yapmış. Diyormuş ki işte regaip namazı yok diyemem. Sevap yok diyemem. Ama hadis uydurma. Millette yorum yazmış. ya sevap yok diyemem diyorsun. Hadis uydurma oluyor. Nereden sevap oluyor? Millet de anlamamış. Yorumları siliyorlarmış öyle yazanları. Otomatik siliyorlarmış. E bizim bu kadar cemaat var. Akıllısınız siz daha yorum yazarsınız değil mi? Kafanız çalışıyor o kadar. Ondan sonra Etedriyeyne nerede kıldın biliyor musun? Kâlelâ bilmiyorum. Kâle salleyte bî beyt meryem. Meryem'in oğlu İsa'nın doğduğu yer, neresi? beyt el-halil kentine yakın, Filistin topraklarında. Allah Yahudilerden oraları da helâs eylesin. Amin. Amin. Ben oraya da gittim, ziyaret ettim. Tam doğduğu yerde, beşiğin sallandığı yer, doğduğu yere elimi koydum, dualar ettim. Ee, Onun da resimleri var. Eski çok eski, 15 sene evvel bir dergide de çıkmıştım. Bilmiyorum onları bulursam atayım mı nefes bua? Tamam inşallah bulursam atayım onları. Şimdi nereden uçtu gitti hoca Burak mı buldu falan? Dün gece gitti zannetmeyin yani. Eski bir şey bu yani. Ha. Ama bulurum inşallah. Ve beyni mavisi Ruhalel Burak'ı Burak üzerinde yürüken İdrâ'ifriyten bin cin cinlerden bir ifrit gördü. Yatlabu bişoleten bin minnar kulla meltefe teraou. Ateş kal, e, kamçısıyla, kıvılcımıyla düşmüş Efendimizin peşine sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman baksa o cin'i görüyor, ne zaman baksa o şeytanı görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracını bozduracak ya. Bak Allah ne imkan vermiş şeytana, cine. Öyle demek ki bana bir şey olmaz. Bana kimse bir şey yapamaz. Cin şeytan neymiş ya falan. Böyle diyen adamlar var ya. Ya niye böyle büyük konuşuyorsun? Şeytana sen efendim ancak zikirle galip gelebilirsin. Öyle laflan şeytana galip gelinmez, devirin seni aşağı. Efendimiz ﷺ musallat oldu ya. Cibril buyurdu ki, elhammali mükekelimat ne? Sana bir kelimeler öğreteyim. İşte onları öğretsin diye musallat oldu zaten. Tekvulu ne? Onları dedi, dersin. Tafieç şöyle diyor, bunun ateş kıvılcımı söner ve kar ağzının üstüne tökezlenip düşer. Daha sana bir şey yapamaz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bela öğret. O zaman öğretti. Bunu ben dergide söz verdim. Yazdım mı? Yazdım değil mi? İstiyorsanız arkadaşlara buldurayım. Siteleri mi atayım tekrar? Ha yani derginin hangi sayısında unutabilirsiniz. Çünkü birkaç aylar oldu epey. Ama ben söz vermiştim, yapmıştım değil mi? Ha ben şimdi burada sana oldu hücü kelime atilla, attama, atilla, atilla, atilla, atilla, atilla. nerede kafanda kalacak? Mecbur kayıt lazım yani. Birkaç yıl belki olmuştur evet. Mûcez Hayatı ee, Mevlüt Kısası da var mı? E sayfasını bulursanız söyleyin millet istifade etsin Ben her şeyi hatırlamıyorum binlerce sayfa yazdık Kaç kitap? Beş bin, on bin sayfayı geçti elhamdülillah Eûdû ee, e bi veci illâ ve bi kelimatillâh etteammât diye başlıyor Bu duayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okudu İllâ tarikan yatruhu bi-khari ya Rahman diye bitiyor Hangi kişiye cin musallat olsa, şeytan musallat olsa, vesvese verse, kalbini sıksa, daratsa, kimisi abdese giremez, kimisi kuşle giremez, kimisi hamama giremez, kimi yataktan çıkamıyor, kimi evden çıkamıyor. 10 senedir evden çıkamayan var. Yani bu cinlenmiş. Var bunlar. Bunlara karşı devamlı bu dualar. Adam Medine'ye gelmişti, namaz kılamıyor Medine'de şimdi. Kıldırmıyor. Yani Allah kurtarsın. Ya Rabbi ne kadar cinlere, şeytanlara maruz kalan kardeşlerimiz varsa ehl-i sünnet hepsini kurtar ya Rabbi. Amin, Rabbi. Amin ya Rabbi. Ehl-i bidatsa kurtarma ya Rabbi. Amin. Ehl-i sünnete çevir onda ya Rabbi. Amin. Amin. Ne yapayım Onu da yine duaya çevirmek lazım. Ama ehl-i bidatı kurtarmazın çünkü, çünkü. Şeytandan kurtulsa bize şeytan olacak başımıza bela olacak. Şeytandan uğraşsın gitsin. Fesaru El üstünet olmayanlar anlıyorsunuz simleri kastettiğim değil mi? Evet. Kader yok diyenler vesaire vesaire. Hatta ente alaikum yezeruun fiyum yahsuduun fiyum fil yom <gülüyor> kulle ma Şimdi buradan ileri biraz Türkçesini okuyayım. Vakit yetmeyecek. Geldi bir topluluk var. Bir günde ekim yapıyorlar. Aynı günde mahsul veriyor, biçiyorlar. Ne zaman hasat yapsalar aynısı yeniden geliyor altından. Bunların hasatı bitmez. Bizim tarlacıların böyle hasatı olsa pahalılık olur mu? He? yeni döverler. Almayanı döverler. Zaten tarla da çürüyor. Cibril dedi, dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Cibril bu neyi anlatıyor? Bu sebilillah. Bunlar Allah yolunda cihad edenler yani mal vererek şimdi Allah yoluna çıkarsan canınla da çıkacaksın malınla da çıkacaksın. E şimdi biz canımızla çıkacak Vaza gidersin, Emnarfa gidersin, Efendi Hazretleri böyle beyan ederdi. Bir Hoca Efendi vaz edebiliyor, arabası yok. Sende araban var, alırsın Hoca efendi arabanla götürürsün, Gebze'ye, Düzce'ye, şuraya, buraya. Efendim camiler, şunlar, evler, barklar, dernek, düğün, gidersin bir millete nasihat etsen. Bu ne oldu? Cihat oldu. Bu cihatta ne oldu? Hoca kendi canıyla cihat etti, götüren de benziniyle, arabasıyla, parasıyla cihat etti. Anladın? Evet kaynaklarda vermişim. İmam Malik'in muvatta, İmam-ı Nesai, İmam Suyut'i, hepsinin kaynakları var. Cinlere karşı Efendimiz'e öğretilen dua, okuduğu anda cin, ağzının üstüne tökezlenip düştü ve kıvılcımındaki ateş söndü. Okuduğu anda Mevlid kıssası e, Mucezhani, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid kıssası kitabı, bak kalın kitap sayfa 518 518'de Arapçası da var de var, kaynaklarda var. Allah Teala şeytan şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah yolunda cihad edenlerin verdikleri bir kuruşun karşılığı vakıflara verdin, derneğe verdin, hizmete verdin. Allah için ama eli sünnet yoluna vereceksin. Bidat yoluna vermeyeceksin. Şerahsızlık yapanlara yardım etmeyeceksin. Allah için eli sünnete hizmet eden vakıflar derneklerden bahsediyoruz biz. Çünkü Şia'nın da derneği var, Vahabi'nin de derneği var. Onlara verirsen İslam'ı yıkarsın. Bidat sahibine yardım eden İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir. Bidat ehlini terk edin. Ehli sünnet adam arayın bulun. Bu yola verilenler ne olur? Bir verdin 700 kat katlanır. Ve men afekumüşin Bu ayetten de alınmadır. Hangi şeyi infak etseler Allah yerini dolduruyor. Yani bitiyorlar geliyor hemen. Bir anında geri gel. Onun için Allah yoluna harcanandan sakın Cibril'i getmeyin. Sonra güzel bir koku buldu. Dede Cibril bu ne güzel kokudur. Allah Allah. Bu nasıl bir kokudur? Hadi râihatü mâşiddatü binti firânü evlâd ya. Bu koku firavunun kızının tarakçısının ve çocuklarının kokusudur. Nasıl bir iş? Demek cennette ne makam kazanmışlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile kokusuna hayran kaldı onların. Firavun gavur. Kızı Yavur, Tarakçısı Müslüman. Yani başını tarayan sarayda kadın. Bir de çocukları var. Ne olmuş? Bunu beyan ediyor. Bir gün firavının, kızının başını tararken saçlarını ayırıyorlar ya kadınların. Özel bu işler, saraylarda bu işler özel merasim işler. Birden tarak elinden düştü o tarağı yapan kadının. Adı var mı kitaplarda bilmiyorum, bakamadım. Maaşıta tarakçı demek. Özel ismini söylüyorum sana. Maaşıta'yı ben de biliyorum mübarek. Maaşıta tarak yapana derler. Benim kız da tarak yapsa maaşıta oluyor zaten. <gülüyor> Anladın mı? Yani... Bakayım dur. Özel ismini bulur muyum, bulmaz mıyım? Ona da bir şey diyemem ama bazı kitaplar şerh var, varsa verirse ben de sana söylerim. Uyduracak halim yok. Evet benim ayetim şiddu ee efendim istekata ismini evet vermedi kocası firavunun hazinesinin haz, hazne darıymış kendisi de yani şu ana kadar gördüğüm kadar özel ismini vermedi evet bakalım buluruz inşallah başka kitaplarda bakarım Şimdi bu e, tararken tarak düştü. Tarak düşünce Bismillah dedi, kendini ele verdi. Allah'ın ismiyle dedi yani, bize nasıl böyle ağzımız alışıyor? Bismillah, temese Firavun. Firavun ele konsun dedi yani. E, demek hep Allah'ın adını anıyor da, gizliden zikrederken, dua ederken Firavun'a beddua ediyorsa, ağza alışmış. Ağz alışkanlığı yani, o dışa vurdu. Dışa vurunca Firavun'un kızı dedi ki, senin benim babamdan başka Rabbim mi var dedi. Dedi evet var. Ne cesaret ya. Bizim hacılar hocalar da bu cesaret yok ya. Değil mi? Adamı karakola çektiler. 80 İhtilalinde "Şeriatçı mısın?" dedi. "Yok ya ben şeriatçı değilim." dedi. Komiser dedi "Ulan niye yalan konuşuyorsun? Sen dedi şeriatçısın da demiyorsun. Sana bir dayak atarım şimdi." dedi. Komiser Müslüman çıktı yani. Anladın? Efendim, ne yalan konuşuyorsun dedi. Korkuyor adam, ne yapsın şerahatçıyım demek müslümanım demek ama o zaman zannediyorlar umacılık, öcülük. Şimdi biraz alıştılar, anlat anlat anlat, canımız çıktı ya bu şerahat. senedir şerahat ayetini okurum yani. Evet. Sonra e, dedi var babandan başka, ne demek baban? Dedi ben bunu babama söyleyeyim mi dedi? Dedi söyle. Hadi bakalım cesarete bak ya. O zaman kokun işte öyle miraç gecesi ortalığı işgal eder. Öyle koku verir Allah senin ruhuna. Şimdi bizim ölsek cesetlerimiz, leş oluruz biz. Allah yolunda cihat etmedik biz. Yattık aşağı. Dedi söyle babana, baban kimmiş? Gitti. Söyleyince, Firavun dedi çağır bana. Çağır. Dedi senin ben, evveleki Rabbul gayri, benden başka senin Rabbin mi var? Dedi ne var? Rabbi ve Rabbukallah. Benim de Rabbim, senin de Rabbin ancak Allah'tır." O ya Rabbi, verdiğine iman ver Firavun'un sarayında kadıncağızın iki oğlu var, bir de kocası var. Onlara da adam saldı Firavun çağırdı. Kadına kocasına dedi ki: "Dininizden dönün, dönerseniz sizi idare ederim. Bu yaptıklarınızı saymam. Yok sayarım. Yok dönmezseniz, dediler dönmeyiz. Dedi o zaman اِنِّي قَاتِلِكُمْا Ben söldürürüm öldürürüm. Dediler öldür, bir şey olmaz da bir ricada bulunabilir miyiz? Bulunun dedi. اِنْ قَتَلْتَنَا نَنْ تَجْعَلَنَا bet بَتْوَاهِدْ Mezarımızı bir yere, bir evin içinde, bir odaya göm hepimizi. E dedi فَتَدْفَنَنَا ف۪ي yani Dedi de ki bir maliki aleyna minel hak. Bu kadar sene kızıma bizim aileye hizmet ettin. Üzerimizde hakkın var dedi. Aynı eve gömerim sizi dedi. Ulan Firavun'da bile insaf var ya. Bu istiklal mahkemeleri Firavun'dan beter. <gülüyor> He? Firavun bile demiş ki hakkın var demiş. Aynı eve gömerim ne olur demiş. Bunlar adamı kemahlı Abdullah Efendi Hazretleri'ni mezardan çıkarttı astılar ya. Mezardan çıkar. Necip Fazıl'ın kitabına bak, Kadir Mısırıoğlu'nun kitaplarına bak, Din mazlumları, bakın okuyun o kitapları, neler bulacaksınız, neler yaptılar ya, ne adamları aslar kestiler. Menderes'e yaptıkları, Allah rahmet etsin, kabri nur olsun, Menderes'e yapılan hareketler, şeyle böyle. Firavun yapmaz ya. Firavun yapmaz. <gülüyor> dedi ki sen dedi, hakkım var üzerimizde dedi, tamam dedi. Ama bu da Firavun tabi yani, normal öldürmez. Ne yaptı? Kurşundan bir kazanı kızdırdı. Kazan kurşun, kızdırdı, kızdırdı. Fe uhmiyet. oldu ateş. Sonra dedi ki bu, bu kadını da, çocuklarını da, kocasını da hepsini birden atın dedi içine. Fe ülku, atılıyorlar, vahiden vahiden teker teker atılıyorlar. Efendim önce büyüklerini atıyorlar. Neyle kızdırmış? Zeytinyağıyla. Zeytinyağı da kızdı mı ne yapar? yağını koca kazanın içine insanın sığacağı kadar yani. Büyük kazan Firavun'da kazan mı yok? Efendim, cehennemde de vadi mi yok? Cehennemde de vadi var. Çok. Zeytinyağı ile kızdırdılar. Efendim, hepsini attılar. Birer birer attılar. Artık ee, fe, hatta emzikte bebek var. En küçüğü o. Emzik'teki bebeğe geldiler. E fakale, tabi onlar da yeni atılıyorlar, tabi daha ölmemişler, birden ölmez, yanıyor. O bebek dile geldi. Normalde o bebek konuşabilir mi? Konuşamaz, mucize. Fakale dedi, ya ummâh, ve la teteqâ'asî. Bebeğin sözüne bak. Ya umma, ey anacığım. Ka'i, bu kazanın içine düş. Velayet-i sakın geri durma. Fe'in nekale'l hak, sen hak üzeresin. Hak üzereysen korkma. Ateşe atla korkma. Onun için ehli sünnet biz hak üzereyiz. Biz korkmamamız lazım. Şia korkmuyor. Batıl mezhep, sahabeye söven mezhep, cehennemi boylayacak şia korkmuyor. Işidi, bilmem bilmemnesi harici mezhebi batıl mezhep korkmuyor. Biz ehli sünnet korkarsak dünya ahiret rezil olacağız. Yapmayın bunu. Bana bile diyorsunuz ki reddiye yapma, ona bir şey deme, buna bir şey deme sana bir şey olur. Bana böyle diyeceğinize, hocam hak üzeresin, doğruyu konuş, niye demiyorsunuz? Benim cemaatim bile yazıklar olsun, bir kısmı bana diyor reddiye yapma. Niye korkacağım ben? Bakandan da korkmam, takandan da korkmam, subayından da korkmam, komutandan da korkmam. Biz hak üzereyiz. Biz 80 sene ihtilalden önce de konuşuyorduk. İhtilalde de konuşuyorduk. 28 Şubat'ta da konuşuyorduk. Konuşacağız. Biz hak üzereyiz. Bize yapmadıkları kalmadı. Ne var? Ne olacak? evlemizi kaç kere bastılar? Orayı aradılar, burayı taradılar, ona şöyle ettiler, buna hakaretler, çoluk çocuğumuzu ağlattılar. Neler ettiler? Şimdi bir PKK'nın evine bir yanlışlıkla girmişler, ortalık ayağa kalktı. Çocuklarım diye ağlıyor diyor ortalık. Çocukların da ağlayacak, anan da ağlayacak. Ağlayacak. Dava hak ise Sevap alırsın. Ama davan batılsa boşa gider. Ahirette de azabına döner. Ne var? Başkalarına olurken niye bir şey demiyorsun? Değil mi? Kendine olunca bas bas bağırıyorsun. Bu kadar milletin Müslüman'ın anasını ağlattılar. Niye bir şey demiyorsun? Ha, sana olunca çocuklar ağlar. Öyle bir şey yok. Dava adamıysan Ağlamak zırlamak yok Hak üzereysen cennetliksin Batıl üzereysen Ben şaşırıyorum Komünistler ölümü göze almış Deniz gezmişler göz göre göre Adamlar mahkemede alay ediyor hakimle Ya adam deniz gezmiş batıl üzere Ahiret inancı yok Allah inancı yok Ölse cehenneme zümera Adam yine Taviz vermeden dikine dikine konuşuyor Biz Hemen yalakalık Hemen Yok demedim, ona demedim, milletvekilini kastetmedim, bakanı kastetmedim, şunu kastetmedim. Kim yanlış yaptıysa reddiyeyi basarız. Kastettiğimizi de söylemekten korkmayız. Kimse Allah'ın peygamberini hakkında konuşamaz. Dinimiz hakkında konuşamaz. Kimse ehli sünnete dil uzatamaz. Bitti. Ya şu ehli sünnet bu memleketin direğidir. Ama maalesef Suriye'de olduğu gibi 10-20 yüzde ne yaptı? Bütün eli sünneti biçti kesti doğradı. Niye bu eli sünnet böyle kardeşim ya? Türkiye'de şimdi bir harekat olsa bir şeyler olsa yüzde 80-90 eli sünnet yine biz eziliriz. Çünkü bizde cesaret yok, bizde hak uğrunda konuşmak yok, bizde korkaklık var. Anneciğim dedi, düş bu kazana, korkma sen, hak üzeresin. Ne var ya? Daha idem kalkmamıştı ben içeri attıkları zaman. 28 Şubat'ta Baktım cık, Gazeteler falan Bütün gazeteler aleyhime hepsi vuuu yıkılıyor Arenalar bilmem neler Bütün dünya benden bahsediyor Deprem mağazından dolayı Bir baktım dedim ki bunun en fazlası ne olur? Dedim idam Ona göre kendimi hazırladım dedim İdam olsak da Allah nasip eder En azından insan günlük saatini bileceği için Tövbesi güzel olur Şehadetin garanti olur Öyle ya pat diye gidersek ne olacak? Hazırlığımı ona göre yapıyorum Kardeşim E sen bunu düşünmediğin zaman Öbür türlü taviz vereyim Yalan dedim hakim efendi Yanlış dedim hakim efendi Dersen ne olur? Olmaz Hepsini de savundum Saatlerce degemede Ayet, hadis Tehf suresi, şu suresi, bu suresi Hepsini söyledim Yaz yaz yaz yaz Böyle dosya e ne, ne oldu? Bir şey yok Eydam da olabilirdi bu memlekette başbakanı asmışlar yani. Beni asamayacaklar? Apo'yu asmazlar. Beni asabilirler. Bunlar olabilir yani. Ama korkmayacağız. Ecelden evvel ölüm yok. Mübarek insanlar siz el-i sünneti müdafaa edin. Bir de bana diyorsunuz ki reddiye yapma ya. Niye diyorsunuz bana böyle şeyler ya? Huzurumu kaçırıyorsunuz ya. Diyorsunuz. Var sizin içinizden diyenler. Haa yok var. Var, var, şöyle zarar olur, beleşe olur, ucundan, kenarından bana diyenler var, bizim cemaattan. Yanlış yaptılar, yapıyorlar. Ben onlara uymadım da, uymam da. Ben efendi ne bakarım. Dilsiz şeytan olma, acı olsa söyle buyurdu bana, yoksa vaaz etme dedi. Hakkı söylüyorum ben. Nefsimin aleyhine de olsa söylerim. Yanlış yaptımsam ne yapacağım? Allah'tan hafiz derim, sizden özür dilerim, ne yapalım? var kapısı açık, tevbe kapısı açık. Şimdi Beşik'te kaç kişi konuştu? Dört kişi diyor. Ama ben şerhlerden ona kadar çıkıyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Beşik'te konuştu. Nuh aleyhisselam da konuştu. Tabi onları şehirlerde bu kitabı yazarken yazarız. Ama şimdi vaktimiz yok. Burada metinde geçende kalacağım. Haza bu çocuk konuştu. Firavunun, kızının, tarakçı başısının efendim çocuğu. Yani erkek olduğunu anlıyorum. Oğlu. Emzik'te. Ve şadi Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Şahitlik eden işte gömleği önden bir yırtılmış, en tarisi arkadan bir yırtılmış Beşikte konuştu. Ve şeyde şadi Müneleha Yusuf Suresi. O Yusuf kıssasını çok dinlemişsinizdir. Ve sahibi Cüreyt Cüreycin sahibi şahidi küçük çocuk. Bunu anlattın mı sen? Evvelki bir derste anlattın mı? He? Anlattım değil mi? Arada geçecek zaten mübarek Aa, ana başlık altında nasıl anlatayım arada geçtiyse yeter ama kim hatırlıyor? Ya Cüreş diye bir abid vardı Beni İsrail'de çok mübarek sofu salih bir zattı Anası de Cüreş diye seslendi O da namazdaydı bir hesap yaptı Şimdi namazı kesemem dedi Anasına gitmedi Namaza devam etti Arada selam verdi herhalde bir daha düşük. anası bağırdı Ya Allah'ın huzurunda niye ayrılıyım anam, anam çağırıyordu Bir daha Alimler diyorlar ki, fıkıh ilmi eksikti, bazı sofuluk işe yarar, bazı da fıkıh işe yarar. Şimdi bu sofu ama, fıkıh bilseydi, anasına ne yapması lazımdı? Namazı bozup anasına icabet etmeliydi. Ama o sofuluk yaptı, namazı bozmadı, anasının da siniri mi bastı? Bu analar, babalar ilginçtir. Ulan oğlum namaz kılıyor maşallah, devam et evladım, demez, bir sinirlendi. Allah faşelerin suratlarını göstermeden öldürme bu oğlumu dedi. Evet. Yani bu acayip bir şeydi. Bu ana ana baba işte de çok dikkat edelim. Yani rıza üzere ölmek lazım. Rıza üzere. Bibet doğalsın, mahf olsun. Diyecek mi? Ana ağlar diyeceğim mi? Ana ağlar ama seni de ağlatıyor işte. Sonra o da ağlayacak tabii da. Ondan sonra şimdi bu bütün millet bundan bahsediyor. Beli İsrail'de bu ne biçim sofu, ne biçim namazdan durmuyoruz, kirsiz durmuyor. Ot yiyor, su içiyor, hiçbir şey yemiyor. Efendim karı görmüyor, kız görmüyor, bu nasıl bir insan ya? Falan falan. Bir tane güzel bir kadın, çok Onu gören hiç dikiş tutturamaz Efendim sabredemez Dedi ki ben onu fitnelendiririm Yapar mısın dedi Ya Allah Allah Sen ne yapıyorsan yapıyorsun, ne halt yapıyorsan Adamdan ne istiyorsun ya? Yok şimdi se ben senin gibi olamazsam Seni benim gibi ederim mantığı Nefiste bu mantık var Namaz kılanda da keşke kılmasa ya Baksana ne kalp namazı kılıyoruz, adamların bir yerine battı ne diyorlar? Kılmayın ya. Niye biz kılmıyoruz? E kılma sen. Ben kılıyorum. E siz de kılmayın ya. Hatta bize de diyorlar Zinat'in daha iyi. Öyle dedi. Gazetede yazısı var. Bizim Ali Eren Hoca da çok mübarek bir cevap yazmış güzel. Namazlar. yahu diyor Malikilerden biri böyle dedi diye adı bile belli değil o Malikilerden birinin. Burada Gazali var, Geylani var diyor. Burada adı belli, sanı belli Hucetül İslam var. Koca evliyanın reisi var. Onların kitabındakine e, biz inanıyoruz da adı belli olmayan bir malikinin lafıyla efendim namazı mı terk edeceğiz diyor ya. Güzel demedi mi? Yani o adı belli olmayan Maliki alim kimse eski. O adı belli olmayan Maliki görüş sahibi ise sen de o görüşün haklı tamam ettin. E ben de Gazali Geylani görüş sahibi değil mi? Ben de ortak kaynak veriyorum. Ahmed diyorum yani. Ne var? Karşılığında hadis-i okumuyorsun ki Malikilerden birinin lafını okuyorsun. O da adı belli değil. İbn-i Dakik adını vermediği için bu da adını veremiyor. Malikilerden biri diyor. E şimdi en sonda demiş ki Ali Eren Hoca, "Ya demiş bu kardeşimiz nasıl böyle yaptı da yazdı." demiş. Bu herhalde sebk kalemdir demiş. sebk kalem yani Kalem yazarken karıştırdı herhalde yani, yanlış yazdı. Kalem hatası gibi demiş. Ama Ali Eren Hoca'ya diyorum ki, ''Hocam çok üstü zanetmişsin Bu sepki kalemden öte geçmiş. Çünkü adam konuşmasıyla beyan etmiş. Şimdi bu gibi mesele, adam sesli olarak zina lafını da arkasından söyleyerek, ''Haram işleyenler bu namazı iyidir.'' demiş. Sözüyle dediyse bu adam bunu, e sen daha kalem hatası diyorsun herhalde sözünü duymadın. Şimdi de sepkilisambı diyeceğiz arkadaş Yazıyla yazarsa, sözüyle söylerse Daha nasıl üstüzan yapalım? Üstüzanın bir payı var Üstüzanın payını kullandık Ama üstüzanın payı kalmadı Evet Şimdi Bu zat ee, O kadın yani dedi ya bunu fitnelendireyim bunu namazdan alıkoyayım İşte benim ibadeti terk ettireyim falan Zinaya düşürtecek çünkü millet rahatsız oldu bunun ibadetinden yani Niye kılıyor bu kadar? Allah Allah kılsın ya sana ne? Sana da faydası var Bunun üzerine o kadın Gitti buna gözükmeye çalışıyor Şunu hep adam namazdan gözünü kaldırmıyor ki Ancak bağlayacaksın edeceksin de Gidip tecavüz edeceksin adama yani Başka bir çaren yok Onu da yapacak gücü yok Ne yaptı bu sefer? Ona mı Yahu dedi ben ne yapayım ne edeyim dedi Orada baktı bir çoban dolaşıyor Dağın başı Çobanlar daha da olur Çobanla gitti zaten Çobana efendim kadın Çirkin kadın bile olsa çoban iş arıyor Öyle güzel bir kadını bulunca çoban daha zaten Dünden razı Ondan hamile kaldı Hamile kaldıktan sonra Tabi zamanı doldu doğurdu e Doğurunca nereden bu çocuk Dediler Kadın zaten fahişeydi ama Kimin çocuğu dediler cüreyşten dedi e Çünkü dağda da kimse yok Bir o çoban var bir o abid sofizat var ne olacak bu sefer? Efendim, cüret buldan geldi. Vay anasına Gittiler. Adam namazda. Millet vay anasını biz bunu evliya biliyorduk ama onları kandırdı kadın. Çocuğu göstererek kandırdı. Dediler ki biz bunu evliya biliyorduk. Ulan bu ne bozuk adammış. Dağda ne işler yapıyormuş dediler. İbadetatı tek kesini yıktılar. Adamı dövdüler. Adam namazdan ayrıldığı yok. Sıralı kılıyor. Ne oluyor dedi ya? Sen dediler zina yapmışsın. Neyi zinası yapmışım ya? Dediler çocuğum var ya. Kadın çocuğunu gösteriyor. Öyle mi dedi? Anası duati faşelerin fahişelerin suratını görüyor. O çünkü hiç görmedik kadının suratını daha. Anası demedi ki fahişelerle zina yaptırmadan. Anası dedi ki fahişelerin suratına baktırmadan. Duayı da dengeli yapmış yani. Ondan tabii duanın dozunu ayarlamak lazım. Şimdi hele ki oğluna kızınaysa dozunu çok iyi ayarlayın bak. Çok, çok fena olur. Sizi de yakar döner. Ondan sonra sen efendim ee, getirin dedi. O çocuğu da getirin. O kadını da getirin. Getirdiler. Zaten şehirden getirdiler. İki rekat dedi namaz kılacağım. Kıl dediler istediğin işte kadar. Ama cezayı hak etti Namazı kıldı iki rekattan sonra. Çocuğa dedi ki çocuk beşikti. daha Yeni doğmuş yeni. Dedi ki men ebuke ya hulam. Ey çocuk men ebuke baban kimdi? Çocuk, Beşik'teki çocuk dedi ki, Ebu Yefülanurra'i falan çoban dedi. Bu kadar konuşuyor. Babam falan çoban. Bunu tabii bütün dünya halkı Beşik'teki çocuk konuşursa herkes anlar da. Dediler ki, vay anasını, kadını görüyor musun? Sen dedim bunu saptıramamışsın ama buna iftira atmışsın dediler ya. Ondan sonra dediler sana dediler, yıktığımız yeri altından yapacağız. Ne büyük evliyaymışsın sen. Dedi ki altına lüzüm yok, çamurdan yine kerpiçten yapın bir yer bana dedi ya. <gülüyor> namaz kılayım dedi ya. Yeniden çamurdan bir yer yaptılar, döndü namaza devam, ölene kadar namaz. Anladın? Nasıl keramet? Nasıl namaz meselesinde efendim Allah'ın izniyle namaza devam onu kurtardı? Değil mi? O kadar farz namaz yok ki. Hep nafile. Ya nafile namazdan ne zarar gelir ya? Ne kadar nafileyi çoğaltın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Farzlarınız eksikse olsa nafileden tamamlayacaklar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bir de beşikte konuşan dördüncü burada, o meşhur İse ibn Meryem. Anasına da kendisine de salatu selam olsun. İsa aleyhisselamın beşikte konuşması Kur'an'da geçiyor zaten. Ama bu ona kadar fazlası var diğer derslerde. Bakarız. İnşallahı rahman. Gerçi ben burada kalayım. Bunu önümüzden devam edeyim. Çünkü gece kısa, yarın oruç. Sizin sahurunuz var. E, gece namaz var, ibadet var. Gecelerin kısa zamanına çattık. Söz size. Geceler akşam ezanı 5'te falan olduğu zamana gelirse, geliyor birkaç seneler sonra. Akşam ezanı 5'te olursa 5 saat size söz. Bir miras tersi yaparım. Allah'a yaparım. Onda sorunum yok. Konuşmaktan sorunum yok Söz veriyorum onu yaparım Yani akşam 5'e gelir 6'da başlarız 10'a kadar 11'e kadar yaparız inşallah Ama şimdi Akıllı hareket etmek lazım Yani sizin de sahurunuz var Gece namazınız var Şimdi yatsı namazı var Buradan çıkmamız yine 11-11.5'u boyluyor Eve gitmek 12 Yani ibadet için Anladınız? Ee, buradan da belki bu 10 tane diğer 5'likte konuşanları da Önümüzdeki perşembe anlatırım inşallah Tamam. Bu ders böyle başlamış olsun. Şimdi ibadetlerinizi söyleyeyim mi? Sifili mi dinliyorsunuz, beni mi dinliyorsunuz? Sifili. Tamam. Tamam. O zaman ibadetlerinizi söyleyeyim. Allah'a amel etmeyi nasip etsin. Selman-ı Farisi radıyallahu teala Ya arkadaş adam Şimdi Kunye kitabına çatıyormuş. Abdülkadir Gelen Kunye kitabında şunlar var, bunlar var. Ya Rabbi alemi ya. Bugünkü konuşması dinlemedim de. Fe rce beyâmun ve leyletün Recep'te bir gün ve gece var. Mensa medel kel yâm o günü kim oruç tutarsa. Şimdi diyecek ki hadis sayıp oruç da tutmayın diyecek. Yani hangi gün o gün? Yarın. Yarın. <gülüyor> ve bamedil kel o geceyi ibadetle ihya ederse Kane kemensoamemin dermiyette senetin bu kişi ne kadar sevap alır? Sanki zaman diliminde yüz sene tutmuş gibidir. Ve o gece bu geceyi söylüyor. Bu gece ibadetleyen yani, teccüt işte bir de 12 rekatlı namazı var tarif edeceğim. Yarı gün çok önemli. Bazı rivatlere göre efendimize ilk risaletin peygamberin geldiği gün. Yarı gü gün. İbn Abbas öyle anlatıyordu. Söyleyeceğim kısaca dinleyin. Efendim her kim o geceyi ibadetle geçirirse 100 sene bütün gece namazda ayakta yazılır. 100 sene. Bu bir gecelik. Ve velise lazim bakide min Recep ne zamandır diyor? Recep'ten bitmesine 3 kala diyor. Yani 27. gece 27. gün. Ve fi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik o gün verildi. diyor. Yani yarınki gün çok büyük gün ha. Şimdi kaynakları söylüyorum. Sayfa 117'de Recep Abdülkadir Gelen'den evvel de kaynaklar var. Beyhaki. Beyhakiye kim itiraz edebilir? Bütün hadis kaynaklarında geçmiyor mu Beyhaki? Fadailü'l Evkatta geçiyor. Beyhaki şuabul İman'da geçiyor. İbn Asakir'de geçiyor. Abdülkadir Gelen'de geçiyor. Deylemi'de geçiyor. Suyut-i Cem'ul Cevam'da geçiyor. Suyuti'nin Dürül Mechrut geçiyor. Ali el-Muttaki Kenzül'ün malde geçiyor. Ben daha ne kadar kaynak bulacağım ya? Allah Allah. Şimdi hadis-i şeriflerde müjdeler çok. Yalnız inşallah sadaka da nasip olsun. Hadis-i şerifte buyuruyor 27. günkü moruş oruç tutarsa recebin yani yarın ve da kafi sadaka da verirse gücünüz nispetle bir kuruş iki kuruş bir ekmeklik bir pidelik Zengin, sen fazla ver. Ketebe allâhâ löbü sıyâm. elf hasene Orucuna mukabil bin tane hasene yazar Mevla. Ve'itka elf-i Bu da çok büyük bir şey. Bin köle azadı yazar. Bir köle azad eden cehennemden azad oluyor ya, bir köle. Köle de bulamazsın ki azad edesin. Ne kadar paran olursa olsun. Şimdi kalmadı. Bin köle azadı yazar Efendim buyuruluyor. El-câmi-u-ş-şâfî fil isimli eserde. İmam Safura Hazretleri oradan nakletmiştir. Son gün ne gün dediniz? Ömzek pazartesi. Onu da ihmal etmeyin. Çünkü başından, ortasından, sonundan bir gün tutana bütün ayı tutmuş sevabı verilecektir. O pazartesi hem de sünnet güne çatmış, kuvvetli sünnet pazartesi. Onu da ihmal etmeyin. Şimdi gelelim namazına. Evet. Evet. Şimdi, bu namazda nereden imat ediyorum? Hani, i̇hya ül de yok bu. Mesela, direkt man hadis kaynaklarından söylüyorum şimdi. Beyakîn, i̇hya ül tek hadis kitabı değil. Yani, birçok ilim var İhya'da. Ama, adam, efendim, bakın ben dedim ya, Allah'ın hikmeti, beni boş konuşturmuyor yani. Ben de bazı şeyi söylüyorum. Hani dedim ki, yarın İmam Gazali bir adamın has olursa, i̇mam Gazali ile uğraşırsan ahirette o zor olur dedim ya Ona dedi bu ne biçim laflar bilmem neler falan Bakın dün gece dolu kitaplar geldi yine kolilerle sabaha kadar kitapları araştırıyorum Alayım almayımı seçiyorum o arada Yanlış kitaplarda oluyor ve abi kitabı, Şii şey kitabı falan Karışık hepsini geliyor seçiyorum Ne buldum biliyor musunuz? i̇mam Sübki Şafiilerin kazıl kuzat İbnü i̇bn perişan eden adam Ehl-i Sünnetin başı i̇mam Sübki Tabakatülkübura isimleri var. Altıncı cildin 243-252 arası, bütün bu konuları ayırmış. Ne diyor biliyor musun? En büyük bela ve en büyük musibet İmamı Gazali gibi biri hakkında yaptığı nakillere güvenilmez demektir. Ve min al-belliyyet al-uzma ve musibet al-kubra en yuqala am misli gazali la yusuku bi-nakli. Nakline güvenilmez. Yani bir hadis nakletti ya rekaip namazını, o nakletti nakline güvenilmez demek kadar büyük bela yoktur diyor. Koca sübki. Fema edri ma'akul. Ben diyor bu adama yani İmam Gazali'nin naklettiği hadis ve rivatlere güvenilmez diyen adama ne diyeceğimi bilemiyorum. Vela keyfe yelkallaha men yatekudüzalik. Böyle bir inanca sahip olan Allah'a nasıl kavuşacak diyor. Hey gidi cübbeli. Siz cübbeli yine Hakır görün, hakir adamdır ama ben bu lafı bilmeden söyledim. Dün gece de kitapta cildini de sayfasını da veriyor. Gazali'nin nakline güvenilmez diyen adam Allah'a ne yüzle çıkacak diyor. İmam-ı Sübki diyor bunu. Kazıl Kuzat. Çok büyük bir alim bile. Allame! İbn-i Tehmiye'yi bitiren adam. İbn-i foyasını ilk çıkaran adam. Evet. İhyada bulunan hadislerin diyor imam-ı gazali mi uydurdu diyor ya ondan evvel geçen bütün fıkıhçıların ve tasavvuf ehli bütün evliyanın kitaplarında dağınık dağınık mevcuttur o bir araya getirmiştir diyor İmamı gazali mi uydurdu hadis diyor haşa Geçmiş ulemanın, evliyanın kitaplarındakini. Fakat diyor Tenabi Tahricu hadis ehya bazı ashabına flem Benim bazı arkadaşlarım diyor İmam Şubki ayarında ihyada bulunan hadislerin diyor incelemesini yaptılar. Hani kaynaklarını buldular diyor. Birkaç hadis dışında yesir diyor. Yesir çok az. Birkaç hadis dışında hepsinin kaynağı muteber kitaplarda bulundu diyor. Birkaç tane bulunamamış olabilir. O da zaten İmam Gazali'nin Ulaştığı bir kaynaktadır, döneminden dolayı Bunlar da İmam-ı Gazali'den 100-200 sene sonra Anladınız mı şimdi? Bütün hadisleri bulundu diyor ya Ne var diyor ya Ne diyorsun diyor İmam-ı Duydunuz mu? Şafii'de müçtehid Kâdeli hiyan yekûne Kur'anen Az kalsın ihya kitabı Kur'an olacaktı diyor Hadi bakalım şimdi Ama siz ihya'yı okuyayım tercümesini de derseniz Size izin vermem Niye? Çünkü Şafii mezhebindedir, fıkıh meselelerinde Şafii'ye göre söyleyebilir, Hanefi'ye uymaz. Ama ahlak, huşu, gecenin vazifeleri, gündüzün ibadetleri, onları okuyun. Ama fıkıh meselesi, abdest, namaz gibi fıkıhta Şafii üzere olur, sizin bilmediğiniz bir şey olur yani meselede Hanefi'ye uymayabilir. O ayrı bir şey. Ama... Yok, bizim iman İslam ilmi hali sadece Hanefi'ye göre yazılmış. Ancak Şafii'de şöyledir dediğimiz yerde Şafii'yi beyan ederiz. Şafii'de böyledir demediğimiz yerde hep Hanefi'ye göredir. Çünkü yerimiz yetmedi. Zaten kitabı görüyorsun ne kadar oldu. Ben şimdi öbür mezhepleri de oraya yazsaydım, yer yetmiyor. Ondan dolayı bir de ekseriyet Hanefi'dir diye. Ama Şafii mahalleri var. ehl Sünnet hocalar yazmışlar. İnşallah da istifade edin. Evet, İmam Kâzerûni, Şeyh Kâzerûni, büyük alim, hatta Kazı Beyzaviye Ahşiye yazmış, Lemuhiyet kullu'l ulum les tukhrijetna lahya. Dünyadaki İslam'ın bütün ilimleri kaybetse, mahvolsa, silinse hepsi ihya'dan çıkarılır diyor. E sen bu ihya'dan nasıl konuşuyorsun ya. Mevruzatül Müminin kitabını bu kadar Asım Beytar isimli isimli zat sayfa 29. Bak kaynaklarını veriyorum. Dolayısıyla bu kişilerin laflarına itibar etmeyiniz. Adam doçent olabilir. Profesör olabilir, ilahiyatçı Olabilir. Ama söz Allah'ın izniyle bizim dediğimizdir. Bütün ehli sünnet uleması bizim görüşlerimize ittifak üzeredir. Kimse Abdülkadir Geylani İmam Gazali'yi asla nakline güvenilmez diye itham edemez ve etmemiştir. Etmemiştir. Ama yeni böyle bir dönemde bir şeyler çıkmıştır. Ne yapalım? Allah istah ailesini idare edelim. Enes Amin. radıyallahu anh ta'nı Recep'te bir gece var. Fiyer Hoca böyle eyletiyor. Yüktebulül Amil fi hasene sene zikrettin 100 senelik zikir e gece Kur'an okudun 100 senelik hasene hep 100 sene hep 100 sene ve diğer geliseleri at recep recep'in bitmesine üç kaladır Femen salafi ya kim onda kılarsa bunun kaynağını söylüyorum i̇mam bey hakîf faza'ilü levkat imam muhaddistir. hakîf muhattisdir levkat isimli kitabında almıştır tek cilttir şu abul imamda almıştır o 7 8 cilttir değişik baskılar. Var, belki fazla ciddilerde var. İmam Suyuti'yi Cemul Cevami'de almıştır. Yani Camiül Kebirinde almıştır. Dürül Mensur tefsirinde almıştır. Ali el-Muttaki, büyük evliya Allah'tan Kenzül sahibi, Mekke'yi medfundur, evliya reislerinden ya. Yani. Müttaki, adı takvaza, azam, yani lakabı. O mübarek Ali el-Muttaki Hazretleri, Kenzül amel edenlerin hazinesi, kitabın adına bak. Evet, onu da almıştır. Şimdi kim kılacak? Ne kadar kılacak? 12 rekat. Bu gecen namazı kaç rekatmış? Her rekatta ne okuyacak? Bir Fatiha Ne okuyacak? Kur'an'dan bir sure Ah oh, tamam zaten Kulüvallah otomatiğe bağlamıştır <gülüyor> Yasin okuyacak Ali yok her rekatta falan. Tamam tamam Her rekatta ettahiyyatü Ama Kulüvallah iki rekatta okumayın Birinde İnne Hatayna iki de Kulüvallah okuyun Tekrar mı? yok Tekrar söylenirse tekrar olur Hadiste derse her rekatta Kulüvallah o zaman onu okuruz Anladın? Şimdi madem diyor ki bir sure, o zaman Kulyahu okusanız ikincide Kulu. Allah çok münasibdir. Veya ben şöyle yaparım. Hep ikincileri Kulu Allah yaparım. Birincileri İnna'n ne okurum. Elakümet tekasür binayet okumaya değer. Ezbere biliyorsanız. Birincide mesela Alemler'i okurum. Veya Lilal okurum, veya Kulyahu okurum. Anladın? Mı? Öyle. Yani ikincidem Kulu Allah. Hem kaç rekat olduğunda şaşırmıyorsun. Neden? Altı sureden dolayı. Ne okudum in nəzən sen bir sayarsın in Ne okudum e, Lila okudum, Vizaç okudum mesela neyse bir sayarsın altı oldu mu ne oldu namaz on iki çünkü ikinciler hep kulu vallahi ya. namazın da sayısını aklında kal. Zaten on iki rekat karıştırabiliyor isen ya bazen şimdi namaz bitti iki rekatta selam on iki rekat bitince yüz kere Subhanallah ve Lâ ilâhe illallah ve Allahu ekber. Hala bu tesbih bilmeyen cemaatten insanlar. Ya bunu bilmedikten sonra eşhedü en lâ ilâhe sonra bu gelir ya. Tesbih, ham, tevhid, tekbir. Bundan üstün kelam yok Allah indinde. Ehabbul kelam illallah derban. Cünüp bile bunu söylesin diyor. Cünüp bile bu zikirsiz durmasın diyor. Cünüp de okuyabilir. Allah'ın sevdiği, en sevdiği kelam dörttür. Dördü de bir arada birleştirirsen Sübhanellahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallah ve allâhu ekber Yüz kere. Vela havle'yi de eklerseniz güzel olur ama burada o hadiste şart yok. Yüz kere bunu okuyacak. Sonra yüz kere istiğfar. İstiğfarın en kısası nedir? Estağfirullah, estağfirullah, estağ. Ama Allah'tan af istiyorum. Hakikaten pişman olun. Bak Recep Ay çıkıyor. Allah'tan af isteyecek. Sonra bana salavat okuyacak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç kere? Yüz kere. Şimdi salavatın da burada da dememişim ama biraz yanlış yapıyorsunuz. Ehli beitsiz salavat eksik olur. Mutlaka ne deyin? Allah salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed. En kısası budur. Hani vesellim de ekleseniz çok daha güzel olur, selam da eklenmiş olur ama ve alâ Ali ehl beyti demeden eksik olur bana kesik salavat okumayın buyuruyor yüz de salavat-ı şerifi okur ve ed'ûl nefsî mâ emri dünyâ ve ahiretî dünyasından lahiretinden hangi derdi için, kendi için, nefsi için ne isterse istesin bu adam ve yusper-u sâimen da oruca niyet edecek benim gibi hasta değilse sağlamsa, Ramazan'da tutuyorsa Sabah'a da oruca niyet şartı getiriyor. فَاِنَّ Allah istediği بِدُّٰٰهُ كُلْ لَاَنْ يَدُعُوا Allah onun bütün dualarını kabul eder. Ama ne istiyorsa istesin, hepsini verecek diyor. Ancak günah isterse kabul etmez. Kurban olduğum iyi ki kabul etmez. Çünkü günah kabul olsa ceza yazılır. Günah bir şey isterse kabul etmez. Çünkü adam sana zulmetmemiş, sen onu kıskanıyorsun, Ya Rabbi bunun boyunu devir diyorsun. Adam sana zulmetti mi etmedi, niye? Gıcığıma gidiyor. E buna beddua etme hakkın var mı senin? E zulmetmemiş sana. veya da piyango çekmiş çıksın Rabbi diye dua ediyor. E bunu kabul etmez. İyi ki de kabul etmez. Değil mi? Kabul etse günahkar olacaksın. Onun içindir ki bu namaz Dergide yazılmış mı? 235 236 kitapta Burada yine 2 rekat namaz var Ben bunu da yapıyorum gayriyetten. Çünkü bu, bu da her rekatta. Bir Fatiha 20 kulü valla. Ee, namazı bitirince 10 kere bir duası var. Şey, salavat. On kere salavat-ı şerife. Allah'ım salli ala seyna Muhammed ve ala aleyhi Ondan sonra bir duası var. Bu duada kısadır. Kitapta 238'de dergide yazılmış mı bu da Allah eni yeselik bir müşahedeti esraril muhibbin. Varsa bakın. Kitapta da sayfa söylüyor. Bu duayı yapar. Kısa üç satır. Ama bu şöyle bir dua Ya Rabbi 27. gece Kainatın Efendisi, Rasullerin Efendisi'ni özellikle bahşettiğin, tahsis ettiğin o özel görüşme, halvet hürmetine o duadan dolayı çok acayip Benim üzüntülü kalbime rahmet edesin Ey Ekrem el Ekrem'in duamı kabul edin Kısa iki satır ama o iki namazı kıldıktan sonra yani iki rekat 20 kulüvallah ile duası 238'de kitapta, dergide bakarsınız yazıyor. Yazıyorsa ben onu tam ezbere bilmiyorum. FeNNALLA UCI Allah onun dualarını kabul eder bir. Allah'a yalvarmasına merhamet eder acır iki ve yuhii kalbe ölümede mutul kulup en mi mesele burası. Kalplerin öleceği gün yani ezda lazım geldiğinde ölüm paniklettiğinde, adam bütün bildiklerini unutur. Kurra hafız olsa bütün Kur'anı unutur. Ölüm paniğinde kalpler ölür ama bu namazı miraç gecesi kılmışsa kalbi ölmez. Yani imanı son nefeste sebat eder, kaymaz ve şahadet nasip olur. İnşallah onun için bu iki rekat 20 ihlas kolay. Okuyalım, amel edelim. Allah Teala ve Tekeddes Hazretleri amele muvaffak eyleye. Amin. Amin. Bunu söylüyorum. Şimdi dergide Kapakta bir dua yazdım. Ne diyor? Okutunuz bunu. Demirleri eritecek. Suları donduracak. Dağları yumuşatacak. Delileri akıllandıracak. 40 cuma gecesi okuyanın bütün günahlarını bağışlatacak. Bütün dünyanın dertlerini açacak. Eşsiz bir dua diyor. Bunu yazıyorum. Dergide yazdıklarımın çoğunu size anlatamadan ay bitiyor. Ne yapayım? Vaktimiz yok. Ama samimle Bursa'da bir dua öğrettim. Burada diyemedim. Unutmadınız o değil mi? He? Onu okuduğu gün ölse günahsız ölüyor. Gece ölürse Nesai ya İmam Nesai'nin kitabında Süneni Kübra. Okuduğu gece ölse hatta nasıl bir şey biliyor musun? Beş tane kelimeyi i tevit bir arada. Onu okuduğu ayın içinde ölürse günahları bağışlanıyor öyle ölüyor. La ilahe illallah vehde ve allahu ekber La ilahe illallah vehde La ilahe illallah la şerike le. La ilahe illallah lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamd La ilahe illallah La hevle ve la kuvvete illa amd Kaç tevhid oldu? Ben okuyorum yani her sabah akşam okuyorum. Ayda okumakla da yetinmiyorum çünkü ben her sabah okuyayım diyorum yine ölürüm. O sayfan 76'da Bursa'da sohbette söyledim. Ya hala başlamadınızsa usturanın ağzına sürülecek kadar aklınız yok. Yok aklınız. Bu kadar günahınız var, aklınız yok. Ya günah var mı? Var. Ölebilir misin bugün? E bunu okuyarak ölsen günahsız öleceksin. Okumamışsın. Aklın var mı şimdi? Yok sen itiraf et. Yok lütfen itiraf edin ya. Bizim aklınız yok. Sizin ahiret aklınız çalışmıyor. Çalışmıyor. Yani ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bir insanız ve bugün günahsız ölme imkanımız var. Yarım dakika tutmaz. Beş kelimeyi i isteniyor. Ve bunu bana Allah nasip etmiş size yazmışım. Hiçbir kitapta Türkçelerde bulamazsınız. Hiçbir kimse dememiş bugüne kadar. E yani kitaptan çıkartmışlık bulmuş yok. E sen şimdi bundan ne amel etmiyorsun arkadaş? Ben sana daha ne yapayım ya? Şimdi bu hadis-i şerif Veysel Karahane Hazretleri rivat ediyor. Kimden? Hazreti Ömer Efendimiz'den bir de Hazreti Ali Efendimiz'den. İkisi birden buyurdular. Allah'ın isimleri var. Bu isimlerle kim dua ederse, beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Allah duasını kabul eder. Gemir bloklarına bu duayı yapsa, biz biiznillah erirler. Akan suya yapsa, biz biiznillah donar kalır. Beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Bir adama açlık, susuzluk öldürecek raddeye gelse, bu isimlerle dua etse Allah onu yedirir ve içirir. Bu isimlerle, bir arasında dağ olsa, o dağı aşıp da gideceği yol olsa, o dağın üzerine okusa, Allah ona dağdaki en sarp, sarp, sarp, Arapça ge zor, geçitleri yumuşatır, istediği yere kolayca ulaşır. Deli, aklı kıt, özüllü, beyin özüllü, ona okunsa deliliğinden kurtulup ayılır. Çocuğunu doğurması zorlaşan kadına okunsa, kolay doğum nasip eder. Bir şehir yanarken, Hadis-i şerif Arapçalarını okuyun kaynak Ebu Nuaym Hilyetü'l Evliya. Ebu Nuaym büyük muhaddis. İspan muhaddis. En büyük muhaddislerden Ebu Nuaym Hazretler rivayet ediyor. Bir şehir yanarken, cayır cayır yanarken bu adam bu isimleri okusa, evi de o şehirde olsa her yer yansa evi yanmaz. Allah kurtaracak. 40 cuma gecesi bu biraz zor işte alarm malam kurmak lazım. 40 cuma gecesi birbirini hatırlatalım. Başlamadım. Ben de siftah etmedim yani. Okudum da Mekke'de falan Kabe'de okudum da 40 Cuma zor kaç sene ne kadar ediyor 40 hafta on ay falan ediyor he on ay geçiyor bek 40 Cuma gecesi okusa Allah'la arasında ne gizli günahları varsa kimseye demesin hepsi silinecek kimseye demesin Allah'la arasında ne günahları varsa evet bir şey daha var burada onu demeyeyim. çok da yüz vermek iyi değil beni hak ile gönderen zat emin ederim. Bu ile kim dua derse, dünyanın ne kadar derdi kederi varsa Allah hepsini açacak. Zalim zorba bir hakim, zalim zorba sultan, yönetici, idareci ona musallat olsa, bu duayı okusa Allah onu onun zulmünden kala edecek. Uyurken okusa, uyumadan okusa, her isme karşılık 70 bin melek gönderir. Kaç isim var biliyor musunuz? O melekler onun sevaplarını yazarlar. Bir daha seferinde günahlarını silerler. Bir daha seferinde sura üfürülünceye kadar bir isimle günahlarını silerler. Bir isimle sevaplarını yazarlar. Bir isimle de sura üfürülünceye mahşere kadar adam mezara gitti yattı. Onlar mahşere kadar çalışıyor derecelerini yükseltme. Ne isimleri Allah, ne manalar verdim ama. Ne uğraştım orada. Selman Hazretleri dedik ya Resulallah demek o da orada duymuş bu kadar sevabı Allah verecek mi dedi? Yani fa fazla gibi geldi. Ne am ya Selman! Ey Selman! Ben siz öbür amelleri bırakıp da sırf bu isimlerle meşgul olursunuz diye korkmasam daha acayip şeyler de söylerdim. Ama hepsini bırakırsınız amelleri, sırf bu ismi okursunuz. Onun için söylemiyorum. Selman buydu, bize öğret ya Rasulullah. Buyur, söyle bakalım. Sayfa 77'de Arapçası. Şimdi 78 Türkçe hadisin bu demin okuduğum şeyler yani isimler başladı, manalar başladı. Bak kaç sayfa bak Seksen bir de isimlerin okunuşu Bizim dergi dergi değildir Kaç kitaba bedeldir? Kitap da değildir. Kaç kitaba bedeldir? Çünkü neden? Gece gündüz uyumayıp araştırıyorum Şimdi bu duayı şimdi bu gece bir okusak Ya hoca sen oku da bir amin de diyorsunuz ama vakit yok. Siz okuyacaksınız. Ben okudum Kabe'de kaç defa. Bana yeter. Siz okuyun be mübarek adam ben. Ben yiyince sen doyuyor musun? 81'de başlıyor. 80 2'nin sonunda bitiyor tam sayfa. 81'de başlıyor. Allah mendeki hayyun la temut. Ey Allah sen ölmeyen dirisin. Yenilmeyen haliksin. Mağlup olmayan galipsin. Allah, Allah şüphe etmeyen Semmi'ersin Efendim, ezilmeyen kahharsın Tükenmeyen ebedisin Uzak olmayan karipsin, Kaybolmayan şahitsin Sayıyor, sayıyor, sayıyor Sırf manalarını Lütfen, manalarını sırf Allah'ın kim olduğunu anlamak için okuyun Rabbinizi tanımak için okuyun Çünkü Efendi Hazretleri buyurdu, biz Allah'ı görmekten aciziz Dünyada görmek nasip değil ancak isimleriyle sıfatlarıyla Allah'ı tanıyabiliriz. O zaman burada öyle isimler var ki, yani sizi yaratan Allah kimmiş? Şunun manalarını okursanız, Türkçesini, sırf manalarını Allah'ı tanımak için okuyun diyorum sana. Allah'ın kim olduğunu tanımak için okuyun. Bir Rabbinizi bir değişik tanıyın, bir fazla tanıyın bakalım inşallah. Ama duayı 81-82. Bu gecede Miraç gecesidir. Bu dua beş dakika tutmaz. Beş dakika tutmaz. Ama bazılarda ben Arapça'yı çok okuyamıyorum tercübestten E namazda değiliz ne diyeyim Arapçası yahtaldir ama değilse manası Ben burada manalarını verdim Yani nereden başlıyor manaları Ey Allah Seks 79'da Türkçesi Şüphesiz Sen hiç ölmeyecek haysın Parantez dirisi. Aciz bırakılmayacak bir haliksın Parantez yaratıcısın Mağlup edilemeyen bir galipsin Neyin ne olduğunda hiç şüphelenmeyen bir basıyırsın, görücüsün. Duyduklarında hiç şüphe etmeyen bir semiyersin, işiticisin. Asla ezilemeyen bir kahharsın, ezicisin. Hiç tükenmeyecek bir ebedisin, sonsuzsun. Uzak olmayan bir karipsin, yakınsın. Kaybolmayan bir şahitsin, her şeyin tanığısın. Böyle parantezleri de koyuyorum. Cemaat anlamaz diyorum. Efendi Hazretleri'nin bana emridir. Parantez koy oraya, parantez koy oraya. Anlamaz bu millet, anlama zahmet tefsiri yazdırırken hep böyle ya bunu anlarlar diyorum. Anlamaz bu millet Ahmet. Aç oraya bir şey koy. Anladın? birinci cilt öyle bakın birinci ciltte rol Furkan hep öyle ya yani. efendiler tek tek kaydırıyor. Niye acıyor bu millete? Acıyor. Garipsin de sen anlamaz diyorsun. Yakınsın de ya. Yani. Anladınız? Öyle koyduk, yazdık. Allah istifadenizi nasip müessere eylesin. Ondan sonra bana gelip Şuram şöyle, buram böyle, karım şöyle, kocam böyle, oğlum beni dövdü, kızım evden kaçtı, bilmem ne, battım, gittim deme! Ben sana dağları eritecek duayı öğretiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana yazdım. Allah'la arada aracı yok. Direkt dua sen bu gece seni kabul eder. Mübarek, tamam ben de sana dua edeyim ama sen kendin niye dua etmiyorsun? Kaç kişi Kabe'de dua ediyor? Ediyorum. Sen de diyorum şu zikri yapsan diyorum. Adam bana aynı böyle söylüyor. Sen dua et yine. <gülüyor> ya ne acayip bir milletiz ya. Ne acayip bir milletiz ya. Ya ne diyorum ona diyorum. 1400 mesela şu kadar şu ismi oku. Ya ben edeceğim diyorum. Ya arkadaş sen de diyorum. Perici kim yapacak? E, karnı hasta olan yapacak. Ülser olan yapacak da. Yani sen de yap. Ben yapacağım diyorum. Bana böyle yapıyor. Sen yap, sen yap. Ben anlamadım arkadaş bu milletten bir şey. Bunlar dünyaya iman etmiş, ahiretten gaflet etmiş. Ben karar verdim. Siz gafillerden olmayın. Cahillerden hiç olmayın. Yapmasan gafil olursun, bilmesen cahil olursun. En azından bil, kenarında dursun. Başına bir bela gelir, Allah demek nasip olur inşallah. Ama ben diyorum ki, başınıza bela gelmeden Allah deyin ki, Bela gelince sesiniz meleklerce tanınsın. Bela gelince yaparsan da melekler derler, tanımadığımız bir ses geliyor ya Rabbi derler. Ama rahat zamanda yaparsan, ya bu hep tanıyoruz ya bunu devamlı zikre derdi. Ya Rabbi bu rahat zamanda zikrederdi, derdi, darına yetişmeyecek misin? Mevlane buyurdu Yunus Aleyhisselam'a, la ilahe illallah diye der demez fez hemen kabul ettik. Neden? Rahat zamanda zikrediyordu. فَلَوْ anne o كَانَ مِنَ Zikir elinden, tesbih elinden, dua elinden olmasaydı Yunus Aleyhisselam, Kur'an ayetini okuyorum لَلَا بِزَف۪ي بَطْنِي لَا اِلَا مِيُبْعَسِفُونَ İnsanların diriltileceği güne kadar balığın karnından çıkamayacaktı. O balık onun mezaresi olacaktı. Herkes mahşere kalkarken balıktan çıkacaktı. Önceden zikrettiği için bela anında yetiştim Allah buyuruyor. Kardeş! Ben sana bu kadar duaları, zikirleri, bu dergiye zikre teşvik için yazıyorum. Bu kadar ismi şerif. Hiç derdin yok mu? Dilenin yok mu? Acetin yok mu? Rabbin yok mu? Var. Niye istemiyorsun? Ben ederim sana yine. Sen yapacaksın. Allah amele muvaffak eylesin. Amin. Evet kardeşler, şimdi baya tabii vefatlar var, ölenler var, kalanlar var. Önce şunu söyleyelim. Bu pazar inşallah Rabi annemin Kabrinde, dedem de orada Evliyaullah var, Sinan Erdebili Hazretleri Büyük veliler yatıyor civarında Fatih'in ordusundan, Neymel Ceşmet edilmiş Ordudan, odatlar da var Ondan sonra bulunacağız Dışarıda bilmiyorum, size belki adres Şam'a verirler Gelenler, kadınlar da gelebilir Kadınımızla, erkeğimizle Kadınlar hasta halinde kabir ziyaret edebilir mi? Fetva da edebilir Mescit değildir mescit olmadığı için mezarlığa girebilirler E Fatih'e okuyamıyor Fatih okuyamayınca kadın ne yapar? Subhanallah, ve ve la ilahe illallah, ve allahu ekber Adedema vesiyahu ilmullah Zikirler yapar, kelime-i tevhid okur Zikirlerin sevabını ölüye bağışlayabilir mi? Bağışlayabilir Kur'an okuyamaz, zikir yapar Bunları da anlatmış olalım Şimdi hanımlar da gelebilir Erkekler de gelebilir Saat dörtte Ben yarın yapacaktım ama Oruçturuz diye istemedim. gelmek istersiniz Pazar günü olsun Saat dörtte orada olacağım. Hafızlarda hatimler yapılacak inşallah. Hatmiş şeriflerinde duaları yapılacak inşallah. Bu vesileyle e, oradaki e, duaya sizleri bekliyorum. Annemin hepimizin üzerinde hakkı var. Hepimizin yani. O da bize çok emek etti. Ondan dolayı hem oradaki Allah'a ziyaret etmiş olalım. Ruhaniyetlerinden feyiz alalım inşallah. Hediyelerimizi yapalım. Pazar saat dörtte inşallah orada dualar yapılacaktır. Bunu size duyuruyoruz. Herhalde televizyon Lale Gül'de canlı verecektir. Ama siz yine canlı verecek diye televizyon başından namin demeyin. Oraya gelebilirseniz daha faziletlidir inşallah. Allah Teala e, amellerinizi mübarek eylesin. Halam, Sevinç Halam ben, ben ömrede rahatsızladım. Babaannem de ben ömredeydim. Kadir Gecesiydi. Babaannem oruçlu öldü. Orucunu açmadan öldü. İftarı cennette yapacak inşallah. Hatme hazırlanıyordu. Duaya çıkıyordu üst kata. Çıkarken düştü öldü. Ee, babaannem ben Kadir Gecesi hemen tavaf yaptım peşin çok sene oldu. Şimdi halam da mübarek ben orada öldüm hemen akşamına o gün taze taze tavafı ruhuna hediye nasip oldu. Evet siz de katılmışsınız katılanlarınız olmuş Allah razı olsun hepinizden. Efendim onu da ruhuna okuyalım. Ee, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammed abdu ve resulü. <gülüyor> Lâ ilâhe illallah Muhammedur Resulullah. Her kulun her nefesinde adedemez havselmullah. Bu tevhidlerin sevabını ya Rabbi ve Mahmut Eren Hoca vendi 20 adet hatmi şerif okutmuş talebelerine o 20 adet hatmi şeriflerin sevabını. Yapılan bütün dua ve zikirlerin sevaplarını bu hediyelerimizi sevinç alamın babaannemle de beraber yatıyorlar. Babaannemin Ruhani hediyeledik, vasıl eyle yavrum. Kabirlerini nur eyle yavrum. Seyyiatları mahvel eyle yavrum. Hasenata tebdil eyle yavrum. Kabir istirahatlerini yevm-i kıyamet müsta deyle Amin. Amin amin. Benim çocukluğumda onunla çok kaldım ben. Yani emek ederdi bize. Onun çocuklarla arkadaştım küçükken. Öyle yani bize iyilikleri olmuş kıymetli bir halamızdır. Allah Teala Habibini şefaatine nail eylesin. Amin. Amin. Subhani Rabbil Aleyhi'l-Aleyhi ve Al-Vehhab, Elhamdülillahi Ala Seyyidi'l-Mursaleine Muhammedin ve Alaehi ve Ecma'in Allahümme inna ne sehlike al-Cenneh ve na nar Allahümme inna ne sehlike al-Ridhaka vel-Cenneh ve min-sakhatike vel-Nar Allahümme inna ne sehlike min-khayr-ma'ase min Muhammed sallallahu te'alaihi ve sellem ve min, min Muhammed sallallahu Nelerden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 Allahım, Rabbena atina fiddünya hasene ve fil ahireti hasene ve fil ahireti Allahım, ve fil fil umûri kulliha Her işlerde akıbetimizi güzel eyle Amin ve ecirna minhuzid dünya azâbı fil ahiret Dünyanın rezilliğinden, ahiretin azabından hıfz eyle Ayin. Amin Bu duaya devam eden dünyada ahirette hiçbir rezillik görmeden cennete girene kadar belaya çatmadan gider Her namazda beş vakit duamdır Allah'ım Sizi de katıyorum Bizi diyoruz çünkü. Bizi deyince kim var biz? Allah yolunda sevdiklerimiz ehl-i sünnet vel cemaat siz kardeşlerimiz. Siz de bize niyet edin. Onun için her namazda dua ediyorum Bu dualar duaların özüdür, özetidir. Bu duaları yapsanız yeter buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kısaca o duaların tümünü yapmış bulunuyoruz. Rabbim kabul eylesin. Okunan yedi bin İhlas ı şerif. 3525 ayet-el kürsüler, 6137 Ya i Şerifleri, 5 Fethi Suresi, 320 adet Yasin-i Şerifler, 88.000 kelime-i tevhidler hep birerlerini sahiplerinden kabul eyle. Amin. Sahiplerinden kabul eyle. اِفَذْلُ كَرَمِ اللّٰهَ اَسْلُونَ اَسْلُونَ وَاسْفِبَاتِ اَوْوَلًا Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latîf, şerîf, ruh saadetlerine, fücud ve resulü fıkahı madem salavat meden hazratlar ruhu tayibe'lerine, âli ezvacı tahirat, kiram zevil-i ihtiram hazratlar ruhu tayibe'lerine, tabi'in tebi'i tabi'in, ebâbe't-tabi'in, ey müctehid ve Kur'an ervahine, okumuş olanların geçmişlerinden müminîn ve ervahine ve bu cemaat bugün isimleri anlanların ervahine ve bu cemaatimizin geçmişlerinden dinleyenlerimizin geçmişlerinden müminîn ve ervahine Adem babamıza Havva anamıza kadar bizi doğuranlardan müminin-i müminatın ervahine hediye eyledik isal ile eyle yarım kabirlerin nurlara gark eyle ya Rabbele alem ve ya bize de iman-ı kafin hüsn-ü çene kapamak nasip eyle Hayır. iman selameti nasip böyle kalplerimizi kaydırma ayaklarımızı bu yolda sabit eyle ehl-i azize ile aziz eyle, ehl ile zelil eyle. Amin diyen dillerin nâr-ı cahimden Boyunlarımızı cehennemden azâd eyle. Allah'ım tekrar tekrar helal mâle, hecder, ümreler nasîb eyle. Amin. Kardeşlerimize de müyesser Ya Rabbel alemin! Ağır hastalara acil şifalar, felçlere, hafistekilere halaslar, kurtuluşlar, necatlar nasîb eyle. Amin. Ne duası varsa, ne niyeti, dileği olan varsa, şu saatte bizi dinleyenlerden kalbinde ne hayırlı muradı olan varsa, Allah'ım, bu mübarek gecede seni gören gözler hürmetine ihsan eyle. Amin. Seninle olan halvet hürmetine nasip eyle. Amin. Semavatta görülen enbiya hürmetine nasip eyle. Allah'ım, Mescid-i Aksa'da Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme cemaat olan 224 bin enbiya hürmetine nasip eyle. Allah'ım, bu mübarek gecede görülen ayat-ı kübra hürmetine nasip eyle. Allah'ım sen fazlu kereminle ya rabbel alemin, mescid-i haram hürmetine, Ravza-i Şerife hürmetine, oralarda yapılan müstecap dualar hürmetine, dualarımızı müstecap eyle. <gülüyor> amin, amin, bi hurmet tahâ ve yasin O sallallâhu teâlâ alâ seyyidina mevlana, mevlânâ, Muhammed ve alâli âlihü, al sahbî teslimen kesîr'e, ve um, elhamdülillâhe rabbi alemin, dualarımızın kabulü için, hayırlı muradlarımızın husulü için, sahib-ül ve vel mi'râç, Muhammed Mustafa sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem hazretlerinin Ravza-i Pâki mübarekelerine, ruh şerifine. Hediye etmek vasıl olsun vasıl olması niyetiyle buyurun. Al salatu as-salamu alaykum ya Rasulullah. Al salatu as ya Habib Allah. Al salatu as ya Seyyid alawelin ve alaikin. Adedema şahı, ilmü Allah, adedema alim Allah, veznetema alim Allah, ve milama alim Allah. Allahım bildikleri kadar, bildiklerinin dolusunca, bildiklerinin tartısınca, ilminin kuşattıklarının sayısınca, kelimeleri sayısınca, sonsuz salat selamlar. Sana olsun ya Resulallah Amin. Şefaatlerin, himmetlerin üzerimize dönsün ya Resulallah Amin. Karemiz azaldı Sıkıntımız arttı tut elimizden yetiş bize Edrikna ya Resulallah Amin. şefaat ya Resulallah Amin. medet ya Resulallah Allahum salli ala seynena Muhammedin abdika ve resuluka'n nabilu mi ala al seynena Muhammedin ve zevacumatul mu'minin ve zuriyati ve ahli beyti ve sahbika ma sallayta ala seynena Ibrahim ala al seynena Ibrahim fil alemin innaka hamidun mecid Allahum barik ala seynena Muhammedin abdika ve resuluka'n nabilu mi ala al seynena Muhammed وزوجي ومهات المؤمنين وذريتي وأهل بيتي وصحبي كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد كمالك وعظيم شأنه وشرفه وكماله ورضاك عنهما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك ومداد كلماتك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وتمها كلما ذكرك وذكروا الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكري الغافلون vesellem teslimen kazalika ve ala jami'il anbiya'i vel mursalin ve ala ali musahbi ve tabi'in ve ala ahli tad ejma'in min ahli onlarla birlikte bize de salat eyle ve aleyna ma'hum bi rahmetike ya erhamer rahimin ya erhamer Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dualarım kitabında var. Kaldi Bağdadî Hazretlerinin beş vakit farzın akabinde tavsiye emrettiği ihvanına büyük bir salavat-ı şerifedir. Muhteşem bir şey. Bize de onlarla beraber dediği anda iş bitmiştir Allah'ın izniyle. Bu mübarek gecede bütün enbiya'ya, evliya'ya, salihlere yapılan dualarla salatlar bize de vasıl olacak. İnşallahü Amin. Cemaat dağılırsa zarardayız. Cemaatımız sohbeti devam ettikçe zarar yok. İhyanın en eftal şekli nedir efendim? İlim meclisinde bulunmaklar. Allah yolunda toplanan, hayırlı meclislerde oturan, zikirle ibadetle dua ile meşgul olan mazlum Müslümanlara Allah nusretler, zaferler, fetihler yağdırsa.